bir mübarek terhib dersinde daha de buluşmamız nasip oldu. Geçen hafta Habesistan'dan gelince yetiştiremedik dersi. Tabii çok üzülüyorum. Derslerimiz zayi olmasın. Hep hadis şerifleri beyan edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu, neler beyan etti ehl-i sünnet itikadında kalmamız için, el-sünnet inancını korumamız için bütün mesele itikad, itikad, itikad. Ben canımı veriyorum bu ya. Yani o kadar üzerinde duruyorum el-sünnet itikadının önemi hakkında. Efendi Hazretlerimiz bu kadar bu işte hassasiyetle durdu. Gece işte Ahmet Gözük, Ahmet Derviş ziyarete gittik. Maktumu Mahmut Hoca rahmetullahi aleyh. ...taziyesi için, e, şey, Ahmet abi ...bayağı yaşı var yani tabi, 80... ...ve ziyade, yani... ...Efendi en eski adamlarından, Ali Aderven'in babamızı tanıyor yani. Öyle dedi. Bir gün dedi, çıktın dedi kapıdan dedi. Efendi Hazretleri de... E, ...benim yanım yanında oturuyordum dedi sen de buradan çıktın böyle geçiyordun dedi seni göster dedi bu Ahmet eli sünnettir. Şimdi daha yeni yani Ahmet abi bunu söylerdi arada da yeni söyledi. Herkesin el sünnet olması lazım değil mi? Ben anlamıyorum. Herkesin el sünnet olması lazım. Ya yani zaten herkesin eli sünnet. Hele ki Müslümanım diyenler de, el-i sünnetim diyenlerin hepsi el-i sünnettir diye kabul edeceğiz. O zaman bir de tarikat ehli, eli-i tarikat. Eli-i tarikat oldu mu zaten ehli-i sünnet olmasan, eli-i tarikatlık bir şey yaramaz. O zaten eli i sünnet olacak. E bir de ilimle uğraşan bu kadar arkadaşlarımız var. E, okuyan, okutanlar. E burada zaten ehli-i sünnet ol olduğunu demeye ne acet? Demeye ne acet? Yani şimdi... Benim için esasen çok acayip normal geliyor. Şöyle yani mesela bir insan için desen ki bu insandır. Yani bunun mana-i olmaz ki. Yani bu zaten hepimiz insanız ya. Yani camialarımızda ehl-i sünnet hepimiz birbirimi biliyoruz ve şahitlik ediyoruz. Hepimiz ehl-i sünnetiz. Niye Efendi Hazretleri o zaman öyle dedi? Efendi hazretlerini biliyorsunuz sözleri... ...çok seneler sonra çıkabilir, anlaşılabilir. Öyle sözleri var. Herkes mana o anda veremez yani. O dediği vakitte belki de benim bu kadar bu işlere e, hassas durduğum dönemler değil. İlla ki değil çünkü çok eskiyi söylüyor. Bak ileride ne oldu olacağını Mevla bildiriyor da şöyle diyor. Şimdi herkes ehl-i sünnettir. Niye diyor ki, Ahmet ehl-i sünnettir? Çünkü el i sünnet olmak başka, el i sünnete sahip olmak başka. Ehl-i Sünnet'in müdafaa etmek başka. Ehl-i Sünnet'in e, düşmanlarını, muhaliflerini, bid'at ehlini, reformistleri efendim reddiyelerle savuşturmak, bunun için gayret sarf etmek, emek vermek, vakit vermek, tehlikeyi göze almak, e, bunun için hedef olmak, bunun için başımıza gelmedik kalmadık biz. Hapse niye girdik ya? Hapse niye girdik yani? Bir sene hapiste niye yattık? Anamızı öldürdüler yani. Ne iftiralarla. kadınca üzüntüde hiçbir hastalığı yokken. Dur. Üzüntüden ölür mü insan? Ölür. Ben gördüm yani. İşte bu katiller, bu zalimler, bu cihaniler. Neler ettiler? E, dert neydi? din arası? Diyalogun şirk olduğu. İşte Eylül böyle şeylerin olmadığı vesaire konu oradan başlamıştı. Ondan sonra görmüyor musunuz? Her gün bir şey çıkarıyorlar. Hala duruyor mu benim hakkımdaki furyalar durmuyor. Bir uydurdular kefen sattı 375 bin liraya yanmayan kefen. Vallahi billahi ben böyle bir şey demedim. Hiç yanmayan kefen diye bir şey demedim ağzımdan çıkmadı nasıl yanmayan kefen diyeceğim. Deli miyim ya? Ondan sonra çıkarttılar. Su sattı peygamberin saçını sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tesisler kurdu. Yalan iftiralar. Rahmetli Hakan en son haber bu işlere hep alet oldu. Ondan sonra çıkartıyorlar bir şey. Her dakika bir şey. Görüyorsun şimdi çok satranç dediler. O yalan değildi diye ama mezbe ihtilafı var. Mezbe bir ihtilafı var. İki sene önceki şey yeni denmiş gibi. Koydular ortaya. Hala millete anlatamıyorum. Ya bunu ben şimdi demedim. Bu günün konusu değil. Memleket bu kadar fitne var. Reina saldırısı olmuş. Cenazeler ortada mortan daha alınmamış. Şimdik satranç demenin ne alakası vardı yani? Ne zaman zamanı değil zemini değil bu şey. 3 haftadır uğraştırdılar sacıcısı solcusu bürokratı bilmem nesi gayri bürokratı yani bu ne durmaz hala linç sonra şifa şerif kitabı şifa ayetleri kitabını mahkemelere vermek rezillikler bunlar biliyorsun HDP'ci PKK'sı Halk TV'si sözcüsü gözcüsü Bunlar hepsi birleşiyor. Bir de bizim sahikeçine bürokrat'tan da var. Bunlarda da Şia var. Ya İrancıdır. Benle uğraşanlar da. Ya vahabidir. İki. Ya da giz kriptofetocudur. Üç. Bunlar da durmaz. Bunlarda Müslümanların içinde kümelenmiş, kizlenmiş. Şimdi biz bu bu kadar. Benden niye uğraşılır mesela? Ben kimsenin rakibi değilim. Maddi menfaatine çomak sokmam. Kimseyle efendim. Çünkü benim kendi sahamda bir rakibim yok. Kendime göre bir kitap yazarım, kendime göre efendim, bir dergilerde yazı yazarım. Bu kadar. Ondan sonra tarikat şeyhi değilim, vekil değilim, kefil değilim, ticaret yapmam, şirketliğim yok. Aa şimdi bir gün gazetesi mi ne varmış? Herhalde sol cenahtan diye yani haber aldım. Şu şey, haber yapmış. Efendim işte beş yıldızlı ümre ...Cübbeli Ahmet Hoca'nın işte hoca diyor mu demiyor mu bilmiyorum işte... ...liderliğinde... ...işte efendim... ...dolarla fiyatlar, doları Türk parasına çevirmemişler bir şeyler bir şeyler... ...böyle de bir haber şimdi duydum yeni yani birkaç gün oldu. Ya arkadaş... ...ben de... ...ömreye gideceğim diye bir şey yok. Bir. İkincisi benim turum yok. Hiçbir turla, şirketle hissedarlığım yok. Hiçbir efendim turun fiyatını, dolarını bilmem nesini bilmem ve bilmiyorum. Ya yani şu anda mesela bana sorsanız ben komisyon almam, para almam. Efendim şu anda ben bu sene hiç insanlara ben ömreye gidiyorum. Hadi gelin melim hiç İsmaila cemaati ömreye gidiyor. Dediler ki bizim ömreye gideceğimizi duyurur musun? Yani hocalarımız, büyük hocalarımız, yaşlı bir efendi hazinenin. Ee, en büyük vekilleri vesaire e ben cemaat adamıyım ben cemaat adamıyım ben şimdi kendimi İsmaila e cemaatından soyutlayabilir miyim, ayırabilir miyim Ayıramam. bizim büyüklerimiz var Efendimizin işaret ettiği zatlar var ben onların, efendim tabii ki hizmetindeyim, hürmetindeyim şey. yani bana bir şey dedikler o zaman Efendimizin oğlu var benim hocam Hem ben okumuşum ondan yani, zar kafiye kitap okumuşum dolu hadisi ezberlemişim çocukluğumda Ahmet hocam da. Şimdi onlar bana bir şey rica ederler ki şunu ilan et. Ben bunu ilan ederim. Ya cemaat ümriye gidiyor. Bir birlik olsun, beraberlik olsun, bütünlük olsun. Orada katlı şerifler oluyor, zikirler oluyor. Cemaatte sohbetler oluyor. Mekke'de, Medine'de herkes bu fırsatları bulamıyor. Gidiyor adam kendi başına darmatağın ne yapacağını bilmiyor. ibadetini bilmiyor. Başına bir kişi fetva soramıyor. İhramın yasa oluyor vesaire oluyor. Kadınların biliyorsunuz özel halleri oluyor. Camiye giremiyor. ihramdan çıkamıyor. Felan felan. Evet fıkıhçı çocuklarımız gidiyor, fukrayeti gidiyor. Ya bunu ben dedim diye. Bunun benim turla ne alakam var? Hangi tur olduğuyla ne alakam var? Hiçbir turda benim şirketle ne alakam var? Benim burada bir kuruş hiçbir turdan gelenden gidenden bir kuruş alıp a, efendim aldığıma dair en ufak bir şey söylenirse bu iftira olur ya. Hiçbir alakam yok. Yok beş yıldızmış da yok çüpbelinin liderliğiymiş de ne alakası var benim liderliğimde? Ben bu zamanı tespit etmemişim, Şubat'ı tespit etmemişim, gününü ben tespit etmemişim. liderliğinde de demek, bir insanın turunda, tur onu dinler, şirket onu dinler, gününü o belirler, kaç gün olacağını o koyar. Adını sana, benim hiçbir haberim yok yani. Bana dediler, ilan edemiştim, ilan ettim. Bir, en ufak bir turla, şirketle hissedarlığım var. Orayla irtibatım var, komisyon alıyorum, bilmem ne geliyor. Vallahi iftiradır. Allah alanı versin. En ufak iftira yapanlara lanet etsin Allah. İftira. Çünkü Kur'an'da Allah lanet ettiği için ben lanet ediyorum. Ayet var. Yani insanlara efendim, bir şeyden habersiz. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle el gafilat diyor. Yani konudan gafil. Gafil demek habersiz. Yani konuyla ilgili bir bilgisi yok ya. E sen burada nasıl iftira atıyorsun kardeşim? İftiranı neyle destekleyeceksin? Hani deliline, hani beyin? E sen söylediğin ümreye gidiliyor. Ya İsmaila cemaatı camia olarak ümreye gidiyor dedim. Katılmak isteyenler varsa dedim. Bak konuşmam orada. İsmaila'nın sitesine girersin dedim. Bak İsmaila'nın sitesine diyorum. Benim siteye demiyorum. Bizim derneğe demiyorum. Şuraya demiyorum. Şu vakfa demiyorum. İsmaila cemaati kendi resmi sitesi var. Oradan bilgi alana diyorum ben. Ne alakası var? E o kadar da bir şey demezsem olmaz ki cemaat. Bir, bir, birlikte hareket etmek istiyorlar onlar onlarda. E ben yani buranın neresinde olacağım ha onlarla beraber gidemeyeceğim. Beraber dönemeyeceğim mesela. E durumum yok yani benim takatım yok, vaktim yok, sağlığım yok, saatim yok. O arada denk gelir gelmez meselesi. Ayrı dava. Hani benim o programın içinde başından sonuna kadar bulunmam diye bir şey de söz konusu değil. İşin e nedir yani? Yani demek istiyorum niye uğraşılıyor? ha? Ben de öbür hocalar gibi kıssadan hisse anlatsaydım. Ben de öbür hocalar gibiydim. Vahabi'ye çatmasaydım. IŞİD'e çatmasaydım. DAEŞ'e çatmasaydım. PKK'ya çatmasaydım. YPG'ye çatmasaydım. FETÖ'ye çatmasaydım. Diyalog dinler arası diyaloğa çatmasaydım. Anladın mı? Efendim bütün bu işlere kulağım gözümü tıkasaydım. Ben de güzel kıssalar anlatmayı bilirim. Can bek'inap şöyle oldu. Hz. Ali böyle şehit oldu. Hz. Ömer böyle şehit oldu. Kerbela'da şunlar yaşandı. Oho! Şiş kebap. İtibarım fazla olur. Gelen giderim ziyade olur. Bütün millet şehit hürmet eder. Bütün televizyon kanalları çıkarır. Gel hocam milleti ağlat falan filan. E benim işim bu değil arkadaş. Milletin itikadı bozulmuş. Millet el sünnetten çıkıyor. Millet kaderi, kader diyor. Amen türlü bir şartını ihlal ediyorum. ...inanmamaya başladı diyorum sana. Bak İslam şartlarından bahsetmiyorum. Namaz kılmayan, oruç tutmayan. Çok. Ben şimdi amel... ...amel konusunda bile uğraşacak vaktimiz kalmadı. İtikad bozukluğu o kadar mühim ki. Çünkü itikadı bozuk olan imansız ölüyor. Ameli bozuk olan... ...yine... ...imanlı ölebilir. Tevbesi var, şefaati var vs. itikadı bozuk olan da biz... ...itikad ehl-süret'e göre. Ya şimdi... Nurettin Yıldız çıktı. Mesela ne yazdı görmüyor musunuz? Yani sakallı, hoca dediğimiz, ehl Sünnet camianı hoca adam kalktı diyor ki Allah göktedir diyen alimler de var. Onların da görüşü doğrudur diyor. Ümmetin alimleri iki görüş var diyor. Ümmetin alim Nerede ümmetin alimler Desene ki Vahhabisi Işitçisi diyor Allah göktedir. Işit diyor Allah gökte değil diyenin kafasını kesiyor. Sakallı, sarıklı, hacıyı, hocayı kafasını kesiyor. Çünkü biz Allah gökte demeyiz ki beni yakalasa şimdi Allah nerede sorar bana? Ben derim Allah mekandan münezze Vay sen Allah gökte demedin beni keser kıtır kıtır. Durum bu bütün dünya biliyor bunu. Adamların itikadının başı Allah göktedir itikadı ve hâbile. Sen kalkıyorsun diyorsun ki Allah göktedir diyen alimlerimiz de var. Ümmetimizin alimleridir. Burada da sorun yok. Tövbe yarabbel alemin. E bu adam Eriştel camiasında kabul görüyor. Şimdi ben böyle bir zamanda ne diyeceğim ya? Yani farkındaysanız yani şu namazın cevabı nafile. Onu bile onları bile çok azalttım. Eskiden saatlerce o konuları konuşurdum yani. Onları bile çok azalttım yani. Çünkü ya fayda etmez ki nafile namaz ya. Günde 500 rekat namaz kılsa itikadı Allah köktedir o aşağı. Veya İslamoğlu gibi kader yok. Alın yazısı yok. Allah ezelden her şeyi bilmez. Aziz Bayındır gibi Allah senin kimle evleneceğini, boşanacağını bilmez. İşte Yaşar, Mehmet Okuyan gibi. Yani Mehmet Okuyan şimdi Yaşar Ok'la karıştırmayayım, Yaşar Okuyan'a Allah şifa versin, geçmiş olsun. O benim mahkemelerime mahkememe geldi. Beni o hapis sürecinde bu sağ cenahtan hiç kimse desteklemezken, hepsi pısırmış, korkmuşken kaçarken Yaşar Okuyan eee mahkemede geldi. Destek verdi. Efendim, eski de tanırım. Yani 25 sene evvel de oturmuştum, görüşmüştüm arada bazen falan. ...görüşürdüm. Yani Allah şifâfet versin. Aradım kendisini. Geçmiş olsun dedim. Oradan karışmasın atlar yani. O Mehmet okuyan da, o hoca hoca geçiner. Adam kabir azabı yok, o yok, bu yok. Eski, Meryem validemi çift cinsiyet var. 13'ün doğurdu. Babasız doğur, yani babasız doğurdu gibi gözüküyor ama içinde erkekli hormonu da var. Ya adamlar mucizelerin kâdi diyor. Kurandaki bütün mucizelere kılıf buluyor ya. Kılıf buluyor. O kuşlar dört kuş meselesini inkar ediyor. Bakara suresindeki İbrahim Aleyhisselam dört kuş hani kafalarını kesti koyduk kenarına. Dördünü birbirine karıştırdı armağan etti. Dört dağın üzerine. Ayet ya. Ayet. Yani şimdi bu adamlar bu itikadı memlekette açlarken bunlar Karadeniz'de, Anadolu'da, şurada burada gittikleri yerde cemaat müşteri bulurken Konferans verdiği zaman önünde oturanlar dizilmiş dururken ben ne yapabilirim? Bir kişinin itikadını nasıl kurtarırız ona bakıyorum. Efe niye dedi ki e Eli sünnet? He, ben miyim mi i sünnet? İsmail Han'ın tümü sünnet? Adıyaman tümü el sünnet? İskender Paşa tümü el sünnet? Erenköy Cema' tümü el sünnet? Yani hakiki söylüyorum hepsi eli sünnet. Ama şimdi burada el sünnet yani hassasiyet var demekiz. Sonra ileride bak canını verecek bu uğurda bu işi müdafaa etmek için demek istiyor. Evliya Allah biliyorsunuz. İleriye matuf konuşur. E, çoğu meseleler mesela seneler evvel biri onu ziyarete gelmiş bürokratlardan. Efendiler Hazretleri, adam anlatıyor yani kendi anlatıyor. Adama e, e, yani vazifesi icabı şu iştesin, bu iştesin demiş inşallah uçak yaparsın. E, Şirik adam Allah Allah ne alakası var ben nereden uçak yaparım. Şimdi o adam mesela uçak yapma ile ilgili bir projenin ...efendim yönetiminde, Allah Allah diyormuş ya, bu Mahmud Efendi nasıl bir adam diyormuş ya, gittik biz ziyaret ettik seneler evvel, alakası yok diyormuş, İnşallah uçak yaparsın demiş ona. Yani bunlar tek kelime gibi gözüküyor, ayrı bir şeydir, keramat evliya haktır, bu da elisnet i Sünnet kaidesi yani. Onun için Ahmet el dikkat edelim, ben şimdi mesela tergib-i başladım başladığım zaman, Terhibu terip. Ben bildiğim terhibu terip. Yani ben böyle baplara çok aşina değilim. Hani bakmışım gençliğimde çocukluğumda bu kitapları okumuşum ama senelerdir elime de alamıyorum. Fazali amal yani terhibu terip. Terhip teşvik demek. Terhip uyarmak, korkutmak demek. Şimdi terhibu terip fazali amal. Faziletli ameller. Şu namazda, şu zikirde, şu ibadet. Önümüze göreceksiniz. Daha ne dersler gelecek. o Allah bana ömür verirse. Biraz da gevezeliyim durursa, işte derse girersem. Ama girizgah yapmak icap burada yine. Şimdi ben mesela e, tergibü teribin ilk babu ihlas olduğu vesaire o hadisleri bilirdim. Hızır Efendi hocamız rahmetli de ondan da okumuşuz oraları. O uzun hadisler falan var diye. Yedi kaç ameller döndürülme hadisi falan. Bunları hep çocukluğumuzda okumuşuz yani. On yaşımızda falan. Ben mesela ikinci kitabının kitabı sünnet olduğu o zaman bana kitabı sünnet deyince ben sakal bırakmak, sarık sarmak, misvak kullanmak mesela. Yani onlar da sünnet ama ameli sünnet. Halbuki kitab-ı sünnet dediklerinin içinde ameli sünnet az bir şey teşkil etme. Dört bin aşkın sünnet var. Sünnetler az demiyorum yahu. Sünnete vurgu yapan hadislerde sünnete vurgu yapan yani aleyküm bir sünnet, Sünnete vurgu yapan zaten tabii ki fıkı tabii ki ahkam, tabii ki amal, tabii ki kılık kıyafet. Hepsi var. Hepsi var. Ama sünnete vurgu yapan ...sımsıkı sarılmayı emreden... ...Hulefa-i sünnetinden ayrılmayın buyuran... ...vesaire. Sünnet hakkındaki hadislerin... ...mesela... ...gençlik yıllarımda... ...daha yakına kadar diyeyim belki de... ...10-15 seneye kadar. Belki 15-20 seneye kadar. Çünkü benim tefsirle biraz... ...ihtisasım oldu yani. Tefsirden evvel mevize... ...üzerine yani çünkü... ...o zaman biliyorsunuz kanallar yok, radyo yok... ...televizyon yok. Hangi cemaate gitsen... ...aynı şeyi konuşsan... Evet, öğlende konuştuğun cemaat ikindi de orada yok. İkindiye gittiğim cemaat İzmir'deki Adapazan'da yok. Adapazan'daki İstanbul'da yok. Bazı böyle meraklılar vardı her vazıma gelirdi. <gülüyor> ya, haftada bakıyorsun 15 yerde gelmiş adam. O ayrı bir şey. Ama genel manada insanlar hepsi farklı yörelerde. İnsanlar ayağına gidiyordu. E bu sefer de ne olmalı lazım gelmiyordu. Yeni konular konuşmak icap etmiyor. Zaten konu da pişmiş. Tabi ilave şeyler konuşuluyorsa da Ana şeyler belliydi. Mefunlar, mevzular. Yani bir mevzuyu değiştirdiğin zaman 15 15'lerde o mevzuyu konuşabilirsin. Çünkü o hiçbiri onu duymamış ki orada. Yeni duyuyor. Ama şimdi televizyon çıkışı şey yaptı. Ben şimdi bu konuyu e, bu hafta veya bir ay sonra bir daha konuşsam... ...çoğunuz dersiniz ki geçen anlatmıştı. Ya bu sefer ne oldu? Bugün Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi yeni şeyler söylemek lazım. E, yeni şeyler söyleyince de yenilikçi şeyler değil. Eskilerin buyurduklarından bugüne kadar duyurulmayanlardan yeni şeyler. Bu kadar ulemamız, evliyamız, müştehitlerimiz neler. Hadis şerifleri daha bitirebildik mi? Yani Ahmed i̇bn Anbel bir milyon hadis biliyorduysa. Yani İmam Bukhari 8 bin hadisi Bukhari'deki 600 bin hadisten seçmişse. <gülüyor> biz daha kaç hadis okuduk? Kaç hadis okuduk yani. Onun için kıyamete kadar yaşasam işim var diyorum ya. Mevzu ne? Mevzu şu. Yani ben dahi... Yani dahisi fuzuli. Gelecek önümüzde de geliyorum Geliyor bu batta. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ya Allah'ım Allah, adam namazda bir sarık sarmadı. Biz mesela eskiden şöyle anlıyoruz. Allah Allah bu adam sarıksız namaz kılıyor. Resulullah buyurdu benden değildir falan. Halbuki onu buyurmuyor yani. Çünkü sarık fezaili amaldendir. Faziletli amelden Yapsan iki rekat namazın yetmiş rekattan neftal olur. ...yapmadığın zaman kardan zararın olur. Anladın mı? Mismak biraz daha çok önemlidir. Sakal. Bak sakal, tıraşı haram. Sarık sarmamak haram değil. Ama sakalı tıraş haram. Onlar ayrı şey. Çünkü ona göre onun hükmü... ...farz de korkma evladım buyurdu Hala Der Efendi. Dört mezhep mühsüzüydü. Çünkü çok te batım var burada. Bir de yapmamaya tehdit var. Şimdi bir şeyin vacip olması, farz olması... Terkin haram olması için tehditli hadis olması lazım. Mesela teşvikli hadis yetmez. Size kaideler öğretiyorum yine. Ne demek? Mesela buyurursa ki sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> i̇ki rekat sarıkla kınlanlamaz, 70 rekat sarıksız kınlanlanan hayırlıdır. Tamam bu hadis-i şerif kabulümüzdür. E şimdi sen, şunu şöyle hesap edeceksin. Senin elinde bir ürün olsa, mesela domatesin var. Bugün domatesini Beykoz'un pazarında ...satarsan bir lira, Çengelköy'e inersen iki lira, karşıya geçip çarşamba pazarına saklayıp götürüp satarsan dört lira. Sen bu domatesi nerede satarsın? Dersin ki Beykoz bana yakın, ben mahallemde satarım bir liraya demez. Çengelköy daha uzak şimdi Beykoz'a göre. Ama Deniz Çengelköy iki lira ya, yüzde yüz. Yok, sana bir duyarsın. La çarşamba pazarında dört lira, yüzde üç yüz. O zaman dersin ki, kardeşim köprüyü geçmek var, oradan açmak var ama... Biraz mesafe uzun, zahmet var mı? Ben evin alanak mıyım, enayi miyim? Beykoz'daki mahallemde niye satayım domatesi kapının önünde ya? Giderim şey Duysan ki Edirne'de sekiz lira, Edirne'ye de gidersin. Yüzde beş yüz bin. ha O zaman şunu diyorduk efanslerimizin de beyanı ve çile. Ya kardeşim aynı namazı kılacaksın, iki rekat olacak. Bir sarık saracaksın. Aynı namazı kılacaksın. 70 dakikadan hayırlı olacak. Ben manyak mıyım? Enayi miyim? Yetmiş dakikadan dakika sürer ya. Bir dakikadan tutsan en azını. 70 dakika sürer. Bir saati geçer. iki dakika iki dakikada kılınıyor en azından. Anladın mı? Anlamadın yine tabii de. Neyse. Şimdi ben sana ne diyorum? Burada peki sarık na şöyle azap var. Böyle gazap var. Kayak suyuna boylayacak. Esen. Var mı böyle bir hadis? Yok. Şimdi o zaman sarık sarmak. Sünnet oldu, faziletli amel bakımından oldu, teşvik oldu ve Tamam. Efendim, abdestteki dualar buna göre de sabah akşam okunacak zikirler buna göre. De, yaparsan sevabı var. Şu daha yokursan diyor sabah diyor, akşam kadar korunursun. Akşam dokursan diyor sabah akıda korunursun. Allah sana korumalar gönderi görevler. hadis bunlar. Ama okumadın, bu koruma e, nimetinden mahrum oldun. Okusaydın. Allah'ım entarabbi'ye okudum. Seyyidül İstihfar. Bak ben okudum. Ha şimdi. Akşam oluyor ilk iş okuyorum. Sabah oluyor ilk iş okuyorum. Neden o gün okursa? Kesin cennete girdi. Kesin cennete girdi. Hasbiya Allah'u la ila illa uş. Aleyi tevekkaltuva Rabbul Aslazım. Yedi kere. Ebu Davud hadis sahi. Diyor ihlası tevekkülü becerse de beceremese de. Bu Allah bana yeter sözünde. Yalancı da olsa yani doğru da samimi bir velilik gibi bir makamda da olsa Allah onun ne sıkıntısı varsa yeter. Bak dün bir yere gittik. Geldi bir arkadaş çocuğu da şeyinde biraz hastalık eseri var üzerinde çocuğun. Dedi ki hocam bu ölüyordu. Küveçte kaldı 27 gün. İşte kaç aylık işte unuttum tam. Dediler yaşamaz. Ben senin sohbetlerinden dinleyen adamım dedi. Bu hasbiyallahu yedi kere. Devam, devam, devam, annesi ben oku, oku, oku. Çocuk dedi yaşadı, aa şimdi biraz e, kucağa geliyor yani. İşte dedi bu dedi senin dedi duaların. Yahu dedim benim dualarım değil, Resulullah'ın duaları. Peki dualarım, kitabımın adı dualarım ya, belki ondan dualarım, senin duaların diyor da. Benim topladığım dualar. Hala da canım çıkıyor, ikinci cilde nazlıyorum, birinci cilde işlemler yapıyorum, canım çıkıyor. Aylardır gece gündüz uyumadan onunla uğraşıyorum yine. Yani itikat Ama bak şimdi o duaları yapmasaydı peki çocuğu bugün yaşamıyordu veyahut da ağır hasta olacaktı. Şimdi çocuğunu eline almış elhamdülillah gezdürü. Allah nazardan korusun. Amin. Ha şimdi bu dua yaparsan bu müjdeyi alırsın. Yapmazsan enayi gibi kalırsın. Burada fazileti terk etmiş olursun. Ama Seyyid-ül okumamak haram diyebilir miyiz? Okumak vacip diyebilir miyiz? Yemeyiz. sarık da buna keza farzdır vaciptir diye diyemiyoruz. Sünnettir. Şimdi ben bile dediğim o sünnetle ilgili konuların tümünü anladım. Abdestin sünneti, kuşkun sünneti, yemenin sünneti, efendim e el yıkama sünneti, tamam mı? Şalvar giyme sünneti, cübbe giyme sünneti, tamam. Bunlar hepsi sünnettir. Ama amellerle faziletlerle ilgili sünnetler sen bunların terkini haram diye biliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman tehdit olan, yani sünnetimden dönen benden değildir. Şimdi benden değildir çok büyük bir tehdit. Resulullah'tan değildir ne demek ya? Resulullah'tan ne bu Cehil'densin ya. Ne demek yani iki taraf var ya İslam ya küfür ya hani benden de Şimdi bu benden değildir, tahliz ve teşdit ve tehdit... ...ifadeleri vardır hadis-i şeriflerin mefhumunu, ruhunu anlamak lazım ehl-i sünnete göre. Ama buradaki sünnet herhalde yemeğe tuzla başlamak gibi... ...kabilinden, ahadap kabiliğinden olanlar değildir. Burada itikadı... ...benim gibi olmayanlar benden değildir. İşte bak... ...ben bile işte diyorum 15-20 senelik şeyler, anlayışlar, hele ki bu... ...son 10-15 senede... ...bu oğluyla ...efendim, müşerref olduğumdan beri... ...itikadım çok düzeldi. Ve adam şimdi karşı tarafı görmeden... ...bu Aziz Bayındırları, Mehmet Okuyanları, Yaşar Nuri'leri... Vesaire. Hayretli karama. Şimdi karşı cepheyi görmeden sen de safları sıklaştıramıyorsun. Anladın mı? Bir bakıyorsun adam. Ben kadere inanıyorum. İşte alın yası var falan filan. Hepimiz inanıyoruz zaten. Fark yok. Mevzu yok. Bir baktık adam diyor ki Allah bilmez ya yarın ne olacağını. Ana! Biz de bu itikadımızı pekiştiriyoruz. Düzenli. Bir de bak Ayeti daha iyi başladık. Hadisi daha iyi başladık. Aa bir ayet okur. Görüyor musun? Bu da kaderi söylüyormuş ya. Biz bundan bu manayı çıkartmıyorduk. E neden? İnkar edenlerden değildik ki efendim iman için delil arayalım. Yani delile lüzum yok zaten inanmayacak. Delile ne gerek var? Delil kime lazım? Münkere lazım. E şimdi onun için ben mesela tergip derslerine başladığım zaman tergip e, birinci cildinin tergip tergip hadislerinin ikinci bölümü mesela birinci bab mesela belki bir seneye yakın İhlas bölümünde 58 hadismine okuduk. Kimisi bir satır kimisi iki sayfa, üç sayfa. Şimdi ikinci bölüm kitab-ı olduğunu mesela hani ezbereden belki sorsam bilmemiştim. Her kitabı biliyorum, okuyorum, ediyorum ama şu bölümü nedir? ikinci bölüm nedir, üçüncü bölüm nedir? Ezberlemiş değilim. 2 bölüm kitab-ı sünnetir velevki bildim. Kitab-ı ne demektir? Bana sorsaydınız yani. Ben 40 sene evvel de bu işteydim. Bana sorsaydınız ben yekten size ehli sünnet itikadı diyemeyebilirdim. Ama şimdi kitab-ı sünneti, Bilmiyorum ama beni kadar anlayıp anlatan zor bulursunuz. Kitabı ı özellikle, Kitab-ı Bak fıkıhta ihtisasım var demiyorum. Ama el i sünnette oldu. Neden oldu? İşte oğulları vesaire vesaire bunları görünce, bunları reddiye yapmak için araştırmalar icap ediyor. Şimdi Kitab-ı geldik. Ve Enes İbni Malik radıyallahu teâlâ. Sıramızdaki geldi i şerif var. Enes İbni Malik hadisindir. Kale de dedi Hz. Resulullah sallallahu, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu taberani rivat ediyor bu hadis şerifi. İsnadı hasendir diyor. Yani hadis-i şerifin isnadı efendim, muteber demek istiyor yani muteber. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Hafız-ı zaten büyük muhaddis. Tergib-i Terip'te de ilk kaynak taberani. Hafız-ı ilk kaynak olduğu Belki ahreceli haddeseli kitabı vardır. Meşşehası vardır falan. Şeyhlerinden aldığı nükulatı vardır. Onu de bilmiyorum. Onu demiyorum. Ama tergib-i hadislerde ben haddesenalı yani senedini zikrederek ben hatırlamıyorum yani. Mesela bu tam, ama taberani dediğin zaman taberani ben şundan duydum. O şundan duydu. O şundan duydu. İsnat zincirini sayan bilen. Onun için illaki bir yere dayandırır yani. Anladın mı? Yani hiçbir hadisi şu rivadeti dememiş bırakmaz yani. Muhaddisliğin usulü budur e, İnnallah şüphesi Allah-u Teala Hacebe engelledi Vay anasını ya Neyi engelledi? Ettevbete Tevbeyi engelledi Ankulli sahibi bid'at et Her bid'at sahibi Bid'at yenilik reformistlik Her bid'at sahibinin tevbesini engelledi Tevbe nasip etmedi Hatta yeda Kendisi bırakıncaya kadar Neyi? Bid'atehü bit atını bırakıncaya kadar ne yaptı Allah Teala? Tevbesini engelledi. Şimdi tevbesini engellediğinin manası şu. Adam Estağfurullah diyemiyor demek değil. İslam oğlu da estağfurullah diyor. Mehmet okuyan da tevbe estağfurullah diyor. Mana nedir? Men'at tevbetil makbulate. Min ayy Tevbe eder ama diyor, tevbesi makbul olmaz diyor. Niçin? İtikadinde bozukluk olduğu için. Anladın? Mı? Düşü mü bid'ati diyor. Sindiden okuyorum. Muhaşşi. Büyük muhaşşi. Hadis dedim. Bütün, muhaşi, bütün Kütübü muhaşşi bütün. Kütü mü sitte aradım mı? Sindi. Marka isim. Kaddesallahu aleyhi Hazretleri. Bid'atının yani itikadındaki bozukluğun uğursuzluğundan dolayı tevbesi makbul olmaz diyor. Ha? Ama bu demek değil ki tevbe şartlarına haiz olarak tevbese. Yani ben kadere inandım. Alın yazısına, hak olduğuna inandım. Allah Teala'nın ilim sıfatına inandım. Allah Teala ezelde her şeyi bilmektedir. O ne yazmışsa o olur. Onun yazmadığı bir şey olmaz. İtikadın düzeltti. Tabi İslam oğlunun sadece burada değil ki e, kamburu. Dünya kadar itikadı bozukluğu var. Ondan baş olmaz. Bu ayetlerle çelişiyor. Adem sen babası var diyor adam daha onun. Kaderi mi kalmış yani de. E, ama diğer tabi e, itikadında bir bozukluk olan var. Mesela Mustafa Neydi? Karataş mıydı? Bu sabah Karataş genelde itikadında, fıkhında falan e, ortalama el-i sünnet gidiyor. Ama itikadında bir bidat var, tehlikeli bir bidat. Nedir? İsa Aleyhisselam'ın nüzülünü inkar ediyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın nüzülü mütevatir hadislerle sabit. Manen mütevatirdir. Ve bütün el-i sünnet, itikad metinlerine geçmiştir. İmam-ı Azam efendimizin fıkhı ekberinde bile var. Düşün ki İmam-ı Azam ya bu işin babası, atası yani. İlk yazılan itikat kitaplarında bile var İsa Semineci. Adam bunu kabul etmiyor. Yani bu da bir nevi mucize inkar kabulündendir. İşte oksijen yok gökte nasıl yaşar falan filan. Merahilerin işte bilmem Abdulların, afganilerin reformist bidatına kalın. Ama o adamın ki bir yerde. Anlıyor musun? Peki başka yerlerde çıkar ama. Genelde bir yerde. Ama şimdi İslamoğlu'nu ele aldığın zaman ne 15 ne 25 yani. Mesela Mustafa Karataş da bir yönde biliyorsunuz bir sene Ramazan onunla uğraştım. Ee, nüzülümesi inkar ediyor. Ama o da sıkıntı. Sıkıntı olmaz mı? Ya sıkıntı olmaz mı? İmam-ı Ali diyor ki, inkar edenin tekfirinde icma var diyor. Yani çok tehlikeli. Çünkü neden tehlikeli biliyor musun? Mütevatir olmak ne demek biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada gelse konuşsa, o bu kulağından duysa olur mu öyle şey? Ya Resulullah amma attın der yani. Tövbe estağfurullah. Bunu demekle eşittir yani. Ha mütevatir bir hadisi reddetmek. Her hadis mütevatır olmaz. Lafsa mütevâtir yok gibidir zaten. Azdır, çok. Mane mütevatırı konuşuyoruz. Zaten itikadi metinlerdeki hepsi manen tevatürle sabit oluyor. Ki Hz. Mesih'in nüzülü Mehdi'nin zuhurundaki tevatürden daha ekvadır. Tevatür bakımından. Kuvveti fazla. İtikatla ilgili özel kıyamet alametleriyle ilgili itikadımız özel bir kitap. inşallah hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Ben her şeyi hazırlıyorum zaten. Ölene kadar ne yetiştirebileceğim acaba? Dua buyurun da Allah vakitlerime bereket, bedenime afiyet versin. Amin. Şimdi bidat sahibi demek şimdi mesela. Sofrada yemek. Sofra var ya, sofra kula böyle. Sofrada yemek bidat midir, değil midir? Mesela. Şimdi bidat iki türlüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Olmayan şeyler yeni çıktı anlamında bir ise sofrada yemek bidattır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle e, bizimki gibi masa sandalye yoktu. Peki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bidat sahibinin tövbesi kabul olmaz. Bidat sahibi efendim benden değildir gibi buyurduğu hadislerde geçen bidattan mıdır sofrada yemek yemek? Değildir. Çünkü neden? Orada özellikle aleyhine beyanlar olan konular vardır. İtikadi konulardır, fıkhi konulardır. Buna öyle dermez Şey sordu Muhammed Efendi Hazretleri işte ...Hala Efendi babaya sordu ki sofrada yemek bir tat mıdır veya işte sofrada yemek falan? Yani Alaeddin Efendi ona mesela e, dört mezhep müttafık fıkhi olarak bir cevap vermedi. Dedi ki yemesen sormazdın. Yani ne anlarsan anla. Yemesen sormazdın. Ama burada bu bu manada bir bir at söz konusu değil. Yani sofrada yemek yemek tövbeçi kabul olmaz benden değildir hadislerine telûk eder mi yani şimdi? Onun için bid'at deyince lafı doğru anlayacaksın. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeylerin hepsini bid'ata soktuğun zaman o ona bakarsan yani senin efendim arabaya binmek uçağa binmek ne alakası var canım yani bunlara bid'at denmez yani. Ha, lugat itibariyle yeni çıktı yeni icat gibi denirse denir. Lugat. Fıkıh ve hadis istilağına göre bid'atla bunun alakası olmaz. Onun için doğru anlayalım şimdi işte. Eskiden bunları bu şekilde izah edemezdik. Bu el-i hassasiyetinden sonra manaları doğru verebilmeye başladım. Diyorum etse Bit adını bırakmadıkça Allah tevbesini engellemiştir. Şimdi tevbesini engellemiş ne demek? Adam estağfurullah diyemez demek değil. Adam 40 kere estağfurullah çıkıyor günde. Ama kaderi de inkar ediyor. Muhtezire senden benden fazla zikrediyordu yani. Zemekşerî'den daha mı abitsin? Adam Kabe'nin içinde sabahlıyordu alıyordu sabah Ama işte Allah'ın sıfatları konusunda şey var... Ruhiyetullah konusunda, işte yanlış itikaz. O tevbe etmiş ölmeden diye. O rivayeti Cemakşer'i hakkında ben tercih ediyorum yani. Çünkü Cemakşer'in çok önemli hizmeti var bu ilme dine. Öyledir diye düşünüyorum çünkü bir rivayette var rüyada görmedim yani. O, e, ha rüyada da görüldü. Keşfacık bir zata ben müracaat ettirdim bu hususta çok. Dedi ki sonu çok iyi gitmiş diye öyle de bir şey gördü. Keşifler rüyayla ilim ve şey sabit olmaz. Züccet değildir ama... Keşşaf tefsirini yazan Zembak. peki işte keşşaf okunur mu? Asla! Hele ki senin gibiler. işte bir aklı evvelde çıkmış, tercüme etmişse onu, bilmiyorum etmiş midir, etmiş olabilirler. Çünkü memleketi karıştırmak için adam ehl sünneti tercüme etmez. Gider mutezileyi tercüme eder. Çünkü keşşafı yazarken tam mutezile üzereydi. E sen nesefi tefsiri neyini etmiyor, okuyabilirsin onu oku yani. Çünkü nesefi keşşafdaki itizalleri, efendim, azletmiştir, ayırmıştır, seçmiştir. Tamam nesef'i de Kem Keşraf'taki ilimleri alırsın, Beyza abi neyini Bunlar El Sûret'in kitaplar. Şimdi sen efendim, e, Zemekşeri kadar ibadet edebilir misin? Sabaha kadar ibadet eder. Mesela i̇bn Teymiye, İbn-i Teymiye kadar ibadet edebilir misin yani? Ama İbn-i Teymiye'nin bozuk. kıdem aleme kail oluyor, Efendim maddenin aslı ezelidir diyor. Çok büyük itikat bozuklukları var yani bildiğin gibi değil. E şimdi bu adam mesela talebeleri diyorlar işte İbn Kayyı mı diyor falan yani teheccütte diyor otururdu zikre diyor. Öğle namazına kadar zikre devam ederdi diyor yani. Sabah namazını kılar yine oturur, işrağı kılar yine oturur, kuşluğu kılar yine oturur. Sen hangimiz yani gecenin ikisinden üçünden oturuyorsun. Ertesi günü öğlene ikiye kadar zikir. E İbn Teymiye bu. E şimdi bu İbn Teymiye'nin bu kadar ibadeti onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Mevla nereye bakar önce? İtikada bakar. Çünkü itikadında ne var? Bidat var. İtikattaki bidatı bahsediyoruz. Ne bidatı var itikadında? E çünkü adam diyor ki alemin ham maddesi diyor. Bu şekilde gökler yerler ezeli değilse de diyor ham maddesi nev amma e, diyor yani. Alem tür olarak, türü geçmiş ham madde diyeyim sana heyü lan Ham maddesi ezeli diyor. Allah ondan sonra diyor. Hamuru yoğurmak gibi açma yapmış, borç yapmış, çatal yapmış hesabı. İşte efendim bu bu aleme bu şekilde sonradan sokmuş olan o, sonradan sokmuş diyor. Canım onu onu da önceden e, olduğunu dese manyak derlerdi zaten de. Yani ama diyor ne e, kıdemi alem efendim e, nevrisiyle şahsıyla bu müşahhas haliyle değil de e, ham maddesi tür itibarıyla aslı vardır diyor. E, bu İnsanı çok büyük bir yoldan çıkarır zaten. İbn-i Hacel e, Heytemi'ler niye tekfir ettiler ki? Tekfir etmek kolay mı bir iş midir yani? Adam sarık sarmadı diye mi tekfir ettiler yani? Hani Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem kabri şerifine gitmek meselesi, gitmeyinin günah olduğunu söylüyor falan. Bundan da tekfir edilmez. Dal denir, mudil denir, sapıtmış denir. Ama tekfir ayrı bir şey. Çünkü orada Allah Teala'ya şerif koşmak sıfatlarında şirket, yani kıdem, beka, Allah'ımızın sıfatı, e sen şimdi nasıl dersin ki e, Allah'la beraber e, yani alemin maddesi de Allah varken hep vardı. Ya bu çok tehlikeli bir şey yani. Bu ustada bir kitap yazmak istiyor. Ben ne kadar kitap yazmak istiyorum acaba ya? İbn-i dalalatı diye yani. Elimizde çok da malzememiz de var. İşte Vaket olamıyoruz. E şimdi bu noktada, bit'at bu. Şimdi bu adam tevbe eder mi? Şimdi mesela İbn-i Yakalandı, kaç kere kalede hapsedildi, şudur budur. E, Kazıl Kuzatlar önünde işte, zannedersem Mısır'da oldu, bilmiyorum Şam'da da olabilir. Mısır'da da olduğunu biliyorum. Bir iki kere başına geldi böyle. E, adama tevbe dediler, yoksa yani... mürtet durumuna giriyor çünkü itikadi ya. Tevbe ettim dedi. Bir de şey yani, ha çok büyük mücahitler hesabı falan... ...Moğollarla karşı savaşmış falan hikaye. Çok kıvırtıktır. Geldi orada, ne yaptı? Tevbe ettim dedi. Ondan sonra canını kurtardı, bilmem ne, gitti o yana. Geldi bu yana, yine aynı şeyleri sürdürdü. Ulan senin imanın itikadın buysa, azimetle ameliyat o zaman, ne tevbe ettim diyorsun. Öldürsünler, git. Madem öyle inanıyorsun, şehit olursun. Yok. Yani orada, tevbe ettim diye de, kaç kere ulemayı, mahkeme işareyi de, e, yani yanılttı yani, aldatmacıdır yani de. E şimdi bu Bu adam tevbe edermiş. İşte, bu hadis şerif diyor ki, bu itikadını kendi iradesiyle, ihtiyarıyla bırakmadıkça, o da zor işte. Şimdi neden zor? O bu Perşembe o hadis şerifi kendiliğimden okudum yani. De? Bu burada da sırada geldi. Şimdi o hadise atlamak icap edecek. Çünkü o hadise atlayarak bu hadisi şer ettiği için ona geçeceğim iki sonra. Kendi bidatını bırakmadıkça Allah bidat sahibinin tevbesini engelledi diyor. Taberani rane Ne demek engelledi? Yani Allah Teala ona makbul bir tevbe nasip etmez. Ama estağfurullah çeker mi onu anlatıyorum. Sabaha kadar da estağfurullah çeker yani. Senden benden bin katta fazla zikreder bu bidat ehli bazıları. Şimdikiler değil şimdikiler. Beş vakitte kılmıyor da. O zamanın bidat ehli çok namazlı abdestliydi yani. Mutezilesi falan. Evet. Özellikle mutezile ve hariciler. Hariciler hakkında hadis var. <gülüyor> Salatı ve masalatı. Siz diyor, ey benim sahabem diyor, siz bile namazınızı akır göreceksiniz. Hariciler o kadar namaz kılacak diyor yani. Bu Daesh'in işte babaları Yani Hz. Ali şehit eden adam, belki de Hz. Ali'ye yakın, zahiren görüntüde o kadar saat ibadet eden bir adamdı. Baksan yani, sen uyursun artık, uykun gelir. uyanırsın, yine namaz kılıyor adam yani. Allah Allah dersin. Evliya Allah zannedersin. Böyle sapık itikat, bir girmiş, bir acayip bir şey, virüs gibi bir şey ya. Yani. Kurtulamazsın bu bir bulaşık pislikten. Onun için. Aman itikat, el Sünnet'e göre. Bidatını bırakmadıkça, e bidatını bırakabilir mi? İşte ona geliyorum şimdi. Uğursuzluğundan dolayı bidatın, yani o reformist itikat. Yani reformist dediğim yenilikçi itikat. Şunu anlayacaksın. Resulullah Sazem ve sahabenin döneminde olmayan bir inanç. Mevzu bu. Sahabenin Resulullah Sazem döneminde alemin ham maddesi ezelde vardı. Böyle bir şey mi? Hazreti Ömer kılıcı çeker adamı. Boynunu ayırırdı ya. Kader yok, alın yazısı yok. Sen ne diyorsun ya? Sahabenin son dönemlerinde başladı bu. Kader inkâr eden taife. Esbah mıydı, neydi? Kufe'de başladılar. Küfe'de o zaman bin tane sahabe yaşıyordu bir arada mesela. Yani Hazreti Ömer döneminde de Hazreti Ömer Efendimiz'e de yazdılar, mektup da yazdılar. Böyle adamlar çıktı, kader inkar ediyor, şunu soruyor, bunu soruyor itikadi konularda fitne çıkarıyor falan. Hazreti Ömer Efendimiz ya onunla mücadele edin de, onu vazgeçirin de bu kadar sahabesiniz. Ebni <gülüyor> Mesutlar, Ebni var yani. Ya siz onunla bahsedilmiyor musunuz ya? Gelin, rezil edin, madara edin. Şey yapın. Güzü <gülüyor> <Bizim Hüseyin gülüyor> Avrupa bir Avrupa'nın Hoca diyorlar. bir Elif adam bana gelmek ister falan. Beni çağır diyor, biz onu madara ederiz. Ya hocam madara ederiz de niye bulaşalım ya? Niye bulaşalım ya? Şimdi sahabe-i kiramı, e, Hz. Ömer Efendimiz, o geldiği zaman mescide kalkın buyurdu. Cevap. Aynı hadis-i şerif hükmünde ulefa raşidin Ve diyorlar ki, işte sahabe anlatıyor, tabiin anlatıyor. Kûf-e mescidi meşhur biliyorsunuz. Kûf-e mescidinde, bu esbah diye, adını belki şey edebilirim ama esbah diye hatırlıyorum. Bu adam mescide girdiği zaman diyor, Bin tane sahabe her direğin altında bir halaka olsa herkes kalkar camiden sıvışır böyle kenar köşe aman. Ya sahabenin itikadı mı bozulacak? Sahabe şüpheye mi girecek? Değil. Ama adamda bir alın yazısı yok Allah ezelde bilmez sonradan olanı bilir gibi bir itikat bir virüs ya. Yani şimdi ben ha benim bünyem çok sağlıklı anlıyor musun? tahlillerim. Zenit saati gibi çıkıyor. getir Getire buraya cüzzamlı Otururum beraber de yerim içerim ağzımdan dağılırım. Benim ağzıma da atarım hesabı. Öyle bir şey yok ya. Aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç. Sana hadis-i şerif de tedbir emre emrediyor. Mikroplu diye Allah tesir etmezse etmez tamam etmez ama sen tedbirini al diyor. Sen şimdi burada bir adam dünyanın en sağlıklı adamı olsa Karşı tarafta da, ya görmüyor musunuz? Bir kuş kurevi çıkıyor, birbirine çıkıyor. Kıtalar arası dolaşıyor. Millet kıta kıta kaçıyor ya. En sağlıklı adamlara bulaşıyor. Dağ gibi herif, bo boksör, bilmem ne güreşçi, küt devrildi. Ne oldu bu adama düşün? Eriyor, eritiyor. Senin raporlarının iyi çıkmış olması. Benim bağışıklık sistemim güçlü. Bağışıklık sistemi dediğin saniyede çökebilir. En sağlıklı adamı günü konuşuyorum. Benim gibi zaten 40 senedir bağışıklığın çökündür zaten böyle yuvarlana yuvarlana gidersin. Ama en sağlıklınınki bir saniyede çöker yani. Mevzu bu. E sen şimdi bin tane sahabe diyor. O adam mescide girse diyor, hepimiz cahiliye terk ederdik, çıkardık diyor. Bunlar uğraşamadılar mı bu bu bir ehliyle? Onun için ben mesela Yaşar Nuriler beni çağırdı. Açık oturumlara davet edildim. Birçok ehli bitatli açık oturumlara davet edildik. İcabet edemedik. Neden? Bu hadisten dolayı. Delillerimiz zayıf olduğundan değil. Çenemiz efendim zayıf olduğundan değil. Aklımız az olduğundan de değil. Allah'ın izniyle de efendim bacavraya çevirirdik yani. Ama mesele o değil. Mesele Hazreti Ömer sahabi diyor ki uzaklaşın. Mikrop, plus, bulaşıcı virüs geldi. Uzaklaşın ya. Sen veba olan yere gir, girin buyuruyor mu adı Şerif'te? Girmeyin buyuruyor. Girmeyin buyuruyor. O zaman işte bid at sahibi bidatın terk eder mi? İşte mesele o. Edene kadar makbul tövbe nasip etmez diyor. Estağfurullah çeker. Ama neden estağfurullah çeker? Affedersin karıya baktıysa estağfurullah çeker. Ama kadere inanmadığından estağfurullah çekmez. Çünkü neden onu hidayet zannediyor. Mevzu bu. İşte benim bu perşembe okuduğum hadis tabii ben perşembe okumuştum oradan dinleyin diyemem. Kitapta ders yapıyorum. Mecbur hadisi bir daha okuyacağım. Rüya Ebi Beklin Sıddık radıyallahu anh Ebi Beklin Sıddık Efendimiz'den rivat ediliyor. iki hadis. Evet arada üç hadis şerif atladım ama onun sırasını sağmış olacağız. Yani okumuş oluyorum. İhsan Efendi hocamız çok okuldu bu hadisleri. Pazar sohbetlerinde de o mektubata falan çıkardığı şeyde. Çok okurdu. Ben ondan ezberlemişim yani kulaktan da zaten İbn Ebi Asım. Büyük muaddistir. Kitabı Sünnesi var. O rivat ediyor. Ve gayrı çok kaynağı var. Enne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kâinatın buyurdu. İnne iblise kal. Şüphesiz iblis dedi. Hani dedim ya. iblisle mi görüştün hoca? İblis'in ne dediğini ne biliyorsun? Dersiniz dedim şimdi. İblisten dedim. Haberler geliyor. Çünkü Allah Teala... ...Kur'an-ı Kerim'de iblisten nakiller yapıyor. İblis şöyle dedi, böyle af kurdu, söylüyor. Ondan sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iblis, peygamberler iblisle görüşürdü. ya, ya aleyhisselam görüştü. Bu konuda peygamberlere, bir Musa aleyhisselam, iblisle çok işleri var. Yani e, biz de hadis-i şeriften biliyoruz iblisle. İblisi rüyada görmedim yani. Ehlektum. Ben insanları helak ettim, biz zünub. Günahlarla. İşte günahlar, demin dediğim, amel pidatları olabilir, Fıkı e, mekruhları olabilir. Veya haramlar da olabilir. Haramlar da günah kabiliğinde de kebairi varsa gayrı var. Küçük, büyük tasnifi var. Eli sünnete göre. Yani şimdi bir e, zina etmekle, namereme şehvetle bakmak veya bir pis film, çıplak müsteçen film izlemekle zina yapmak bir, bir, bir değil. Buna bir diyen de ama yanlış yapmış olur. Kebairi ise gayrı birbirine karıştırmış olur. Yani buna da birçok delilim var. Şimdi sırası değil. Hadiste işte, bunların birbirinden ayrıldığına dair. Veyahut bir kadının elini tutması veya öpmesin veya sarılmasın, bunlar zina olmadıktan sonra bunlar e, zina gibi bir büyük günah değil. Zina gibi bir, bir günah. E, küçük günah deyince de, küçük, küçük deyince de küçüğünde yani sen efendim küçük görme, küçüğü de küçük görme, onu demek istemiyorum. Ama şimdi zina biliyorsunuz had cezası uygulanan, e, hakkında rejim veya yüz sopa yani efendim e, gibi hükümler olan bir şey. Öbürü de tövbe istiğfar ediyorsun. Falan. Şimdi diyor ki iblis ben diyor bu milletle uğraştım. Adem'in Adem nesli benim düşmanım. Ba babaları da düşmanım. Çocukları da düşmanım. E şimdi bunlara ne yaptıracağım da ben bunları cehennemde yanıma arkadaş alacağım da bunlar cennete giderlerse ben mahvolurum. Yani iblis cehennemde kendi yandığına da yanmaz. Bizim cennete gittiğimize yanar. Mesele o. Ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım. Yana diyor ya. Yanayım diyor. Yeter gidiyor bunlardan kaç kişiyi yandırarım diyor ya. Yandırabilirim diyor. Ben diyor insanları günahlarla ocaklarını batırdım diyor. Hakikaten yani şimdi e, bu akşam sabah kadar kim bilir. Ne kadar Müslümana ne kadar günahlar işletecek. Sebep olmak bakımından. Yaratmak Allah'a mahsus. Yani zina fiilinde Allah yaratıyor. Hiç fiilinde Allah yaratıyor. Şey, i̇blis e, günah yaptıran bir şey değil. Sebebiyet bakımından. Ve zeyyenelevum şeytan ve amalem. Kötük işleri süsleme, sevvele de var. Bu teziniyat yapar, cevesece verir, süslü, yağlı boyar, falan. Yaradamaz yani. Şimdi günahlara ben bunları helak ettim. Helak ettim derken, yani onları helak edecek günahlara sebebiyet verdim demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Ama falekuni <Sanhefendi>, bilis tıfvar. Yani ben durcamosun <hocamız> bilay ilahillallah ve istifvar <gülüyor> okurdur demek ki lafızda çok oluyor. Hadi, bir hadisin 40 tür lafısı var tabii demek ki o lafız da öyle. Buradakinde yok. İstigfarla onlar beni elaketler. Ne demek tevbe istiğfar. Şimdi tevbe istiğfar adamı temizler, temizler. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selle işte 70 kere istiğfar edersin. Sabah namazından sonra işte adam Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vaziyetini bozmadan ayak şeklini de değiştirmeden işte Estağfurullah ne okane tevabade 70 kere okurdu. 70 kere okuduğu zaman e, buyuruyor 700 günah af olur. 700 günah var. Daha sabah namazında adam günah başlamadı ki ya. Günah başlayacak sokağa çıkınca. Çarşıya gidince. Buyurunuz Allah'a ve Eee 70 istigfar. Estağfurullah innehu tevaba. Sabah namazına vaziyetini bozmadan şey, namaz şeklini bozmadan okurdu bunu. Bunu yeni ikinci ciltte yazıyorum dua kitabını yani. Bir de yok. Bunun kaynağı 70 kere okuza diyor 700 günah affolur. Ya adam günah işlemedi ki. Ya peşin hazırlık yaptı. Stok Günahlara karşı. Ne olur diyor? İnşallah diyor benim bir ümmetim de diyor bir gün akşama kadar diyor 700 günahtan da fazla yapmaz herhalde diyor. Ya ne demek istiyor ya 700 günah fabrika mısın ya? Seri malata mı geçtin? Nasıl 700 günah yapacaksın? Yapan da olur ha. 7000 de olur yani bu millet durmaz da. Bilmiyorum ben benim günahlarımı mesela bilmiyorum saymadım da. Yani 700'e ulaşmaz herhalde vaktim yok günah yapmaya yani. Şimdi 70 istiğfar eder, 700 günah tekabül eder diyor. Anladın mı? Şimdi sen sabah namazında estağfirullah innehu kâne tevvâba Bilmiyorum bir, bir, bir, eksik söylüyor muyum tabi de hadis aklımda kaldığı kadarıyla. Bunu yaptın mı? Bu... Yarın sabah yaptın. Akşama kadar indim. Şimdi şeytan ne yapıyor şeytan? Şeytan bakıyor şimdi yatırıma değer mi değmez mi? Mesaiye değer mi değmem şeyden bakıyor ki... Ulan zaten bu herif 700 günaha karşı tekabül eden hazırlığını, stoğunu sabah namazında yaptı. Bundan uğraşmayalım. Bundan uğraşırken başkası zaten stoğu yok, müteo yok. Herif zaten hep keçeden e, yiyor, cepten yiyor. 13'ün diyor, ben başkasına bari fazla yaptırayım günah. Neden? Bu adamın karşılığı var. Ben bunu 700'den fazla yaptıramayacağıma göre, 700'de yaptırsam karşılığını hazırladığına göre... Veya Efendi Hazretleri çok anlatırdı. İşte bu hadis şerif şeriftir tabi rivayet olarak çok anlatırdı bunu yani. Sahabe-i kiram döneminde şeytanları, iblis ordularını salardı derdi. Saldı bütün, bütün sahabeye bir günah işletmedi. Akşama kadar bir günah yok. Bir günah işletemiyorlar. Sahabe bunlar. Akşam dönerlerdi baş iblisine şeyine, meclis toplanış şura. Heyet, dolayı heyetler var, de heyeti var canım. Dedi ne durum var ne yaptınız ya bunlar ne biçim adamlar bir günah yapamıyorlar kaya çattık bekleyin bekleyin şimdi onlardan sonra gelecekler günah işleteceksiniz tabiin geldi tabiin de tek tük bir iki günah vuku bulabilir ama adam hemen peşine estağfurullah lazım ve tübülle zaten üç kere estağfurullah lezi la ilahe ve hayyal ve hadisinde Kebairi affettiriyor üç kerede. Kebairi. Harpten kaçsa ki ekbarul kebairidir. Sen efendim akşam yine toplantı yapıyorlar, tabi'in dönemi. Durum ne merkezde? Ya yine çok moralimiz bozuk ya. Niye? Ya bunlar ne biçim adamlar? Niye? Ya günah yaptığı anda adam tevbe aklına gelir mi ya diyor. Bari biraz adam keyfini yesersin yani. Ondan sonra aa günah yapmıştım der. Bunlar hemen ediyor. Bunlar sahabe görmüş Evladım diyordur İblis'te herhalde Evladım bunlar sahabe görmüş Yani bunlar sahabe görmüş Ne yapacağız? Bekleyip bekleyeceğiz. Geldi Tebe'i Tebe'in Bunu Rulben'de de gördüm metninde Efendimiz'in anlattığımı anlatıyorum anlatıyorum üstü bu böyleydi Ondan sonra seni efendim Tebe'i Tebe'in geldi Üçüncü asra tekabül eder hemen hemen Asrı Saadet'ten sonraki Yani ikinci oluyor Asrı Saadet ile üçüncü oluyor ya günah yapıyorlar, ee, yani günah işlememek işleri peygamber değil kimse, sahabe değil diyelim. Sahabe de günah işleyebilir de, işlemesi mümkün bakımından. Peygamberin işlemesi mümkünatı yok. Sahabenin işlemesi mümkün, vuku, en derin adırattan, o da yok gibi bir şey yani. Ondan sonra ama vuku var yani, mümkün yani. Oranın farkı, masumlukla, ısmet sıfatı peygamberde var, sahabe de yok, evliyada yok, farkı bu. Evliya günah yapar anlamında değil. Öyle veli var ki hiç günah yapmamış yani. Ama yapabilir mi? Bunu da eli i Sünnet'e göre doğru anlayın bak. Yapabilir mi? Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri gelmiş, Alaeddin Efendi Efendi'yi ilk görmüş. Ali Adar Efendi Hazretleri demiş ki ya bunun da sol tarafına bir seyyye yazılmamış diye. Meşhur bir kıssa bizim cemaattan hak edilir mesela. E şimdi hemen burada e, tarikat tasavvuf düşmanı. Nasıl iş ya Ali Adar Efendi de i Sünnet'e muhalif konuşuyor. Niye konuşmuş Alaeddin Efendi i Sünnet'e muhalif? Nereden Yani tamam keşfine göre konuşuyor O seni ba bağlamaz O beni bağlar ahli dava inanmayabilirsin Şimdi nasıl olur ya bir şey yazılmamış Bu peygamber mi? Ya arkadaş peygamber değil diye günah Yapması zaruri ve vacip de değil ki İsmet sıfatı şu Hiçbir peygamberden Bizim e, akidemize göre Matürü deşari farkı çıkar ama Kable nübüvve ve bade nübüvetten önce de sonra da Yine sağa ayır kebairde bir fark çıkar ama. Sağa ayır kebair, tümü kablen ve ba'deha, peygamber olmadan öncesinde de sonrasında da hiçbir günah sadır olmaz. Bizim itikadımız bu el-Sünnet'teki yani cumhur görüşü. E şimdi efendim bu İsmet sıfatıdır. Peygamber günah yapamaz. Yapmaz demiyorum, yapamaz. Mevla hala onu öyle kalk etmiş. Masum kovuldu. Garantide ya. Şimdi veliler, yani sahabe de velilere dahildir. Ebu Bekir Sıddık da velilerden. Peygamberlerden olmadığına göre velilerdendir. Tabii ki sahabe velilerin en üst tabakasıdır. Ayrıca ama veliler mefhumunun içindedir. Nasıl ki nebiler mefhumunun içinde ülül azm olanlar olmayanlar, rasül olanlar olmayanlar, ülül azm 5 diyorsun, rusül 313 diyorsun, Enbiya 124 bin 224 bin diyorsun veya Allah bilecek kadar fazla diyorsun. Tasnif var. Velilerde de tasnif var. Sahabe evla ala derecesidir. Ondan sonra tabiinin velileri tabii ki tepeyi Tabi'nin velilerinden eftaldir. Khairul Kurun karni'tüm belledini elnöm, tüm belledini elnöm. İlk üç asır hakkında hadis var, nas var, 13'ün ilk üç asırın ki eftal oluyor. Selefi Salih'in dediğimiz de onlardır. Şimdi hal böyle olunca. Velilerde bir veli olamaz mı ki anasından doğmuş ölene kadar hiç günah işlememiş? Vardır. Vak'ıı var mı? Vuku da vardır. Böyle veliler vardır. Hakimdir nedir ben? Ne bileyim şimdi. Ama var ki yani geçmiş büyüklerde anlatılıyor. He Allah'ın dinde günah var mı? Melek yazmış bu. Bir meleğin ne yazdığını, Allah'ın onun hakkında ne bildiğini ne bilelim ki biz? Ama vardır. Me mefhum olarak bunu kabullenebiliriz. El-üsünde de uygundur bu görüş. Ama o veli diyelim ki Cüneydi Bağdadi'dir. Diyelim ki Sultanul Arif'in Ebu Yezide'l-İslami'dir. Diyelim. Diyelim Üveyşel Karani'dir. Tabinin en kayırız. Diyelim Ebu Bekri Sıddık'tır. Bak geldim en zirveye getir, getirdim bir şey. Diyelim Ebu Bekri Sıddık'tır. Günah yapması mümkün müdür? Yapabileceğini farz edebilir miyiz? Düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Ebu Bekri Sıddık'ın da bir günah yapabileceğini düşünebiliriz. Anladın mı? yapabilirlik var. Yapar demek değildir. Bunlar ayrı bir şey. Şimdi bu derste de çok kavait geçti. ha. Yani şimdi şu dersi muhafaza edin. Yani bunun kaydını koyduğunu insanlar bu yani iki hadis okuduk ama el üstünde de birçok kavaitini zikrettim ben burada. Bunları beyninize alın yani. Birçoğu sorulsa size yetten diyemeyebileceğiniz konular geçiyor. Ondan sonra efendim İblis ordularını işte topluyor. Akşamları toplantı yapıyorlar falan filan. Tabin dönemi geçti. Tebe'i tabin geldi. Işte üçüncü asır. Ya bu durum ne? İşler kesat. Niye? Günah yaptıramıyor musunuz hiç? Ya yaptırıyoruz tabii ki. Geçen asra göre bir iki üçe çıktı sayılar. E Ama elde cepte bir şey yok. Neden akşam melekler defteri duracak? Günlük defter kapanıyor ya akşamlar. E defter kapanamıyor, mesele <gülüyor> aradaki kazanımlar değil ki, dükkanı kapatırken kalanlar. Yani bakal dükkanı günde bin liralık, üç bin liralık alışveriş yapmış Ama akşama kadar hepsi gittiyse, adam elde cepte akşam bir şey yok. Öbürü geldi, para istedi, beriki geldi, şunu yaptı. <gülüyor> Karın hastaneye kalktı, oğlunun bacağı kırıldı. Masarifi kesire. Ne olacak? Beş bin lira kazandım bugün, akşam sıfır. Bir de eksiye de geçti. Ne yapacağız o zaman? O zaman dediler ki biz nasıl memnun olalım sana mutlu gelemiyoruz ya. Bir yüzümüz gülmedi ya dedi. Yani bir akşam gelip sevindirici bir haber yani atamıza iblise veremiyoruz. Onların atası iblis. Ne yapıyorlar dedi. Yahu günah yapıyorlar. Hemen tevbe etmiyorlar. Bunlar biraz tabiğin gibi hemen tevbe etmiyorlar ama 15 dakika, beş 30 dakika, bir saat falan. Vay ben ne yaptım falan. Bir istiyor var, bir ağlamak, bir demek. Vay anas. Yaptırmasın, pişman oluz günah yaptığımızda. Daha bete sebaba giriyorlar yani ağlamaktan. Ne olacak bu? Bir kürek ileri, iki kürek geri. Sahile bulamayız. Dedi, bekleyin, bekleyin. Bundan sonra da gelecekler var. Onlarda işler açılacak dedi iblis. Bizde zaten şu anda işler full açık yani. İblisin en verimli zamanındayız. Osmanlı'da bile bu kadar değildir tabii. Çünkü ne oldu? Günah yap, yapan yok mu? Dünya kadar Osmanlı'da da hatta günah işleyen adam vardır yani. Ama haramlar alenen işlenme şeyi olmadığından bu engelleyiciydi mesela. Kadınların açık saçık olmaması, erkek kadın birlikte karışmaması, efendim içkinin alenen satılmaması, tekel bayileri olmaması vesaire. Yani Sigaralar şeyler falan. Uyuşturucular bile artık... Allah razı olsun bu arada çok güzel operasyon yapıyorlar. Allah Süleyman Bakanımıza yardım etsin. Allah işlerden muhafaza etsin. Yani şu iki haftadır yakalanan uyuşturucu belki de el20 senede yakalanmamıştır. Çok güzel operasyonlar var şu anda. Her taraf şey Allah muvaffak etsin. Bütün polislerimizi, emniyet güçlerimizi muvaffak etsin. Amin. Şimdi... Ondan sonra Teba'yı Tabi'nin de bitti, ondan sonra geldi tabaka dördüncü asır, şimdi dördüncü asırda da çok büyük ulema evliya var tabii dördüncü asırın evliyası, ne diyorsun sen? Ondan sonra, ne diyeyim yani şey olarak, Yusuf ve Daniler dönemi falan, onlardan da biraz önce, ne büyük veliler var yani, beşinci aslı Abdülkadir Geylaniler, Muhittin Arabiler dönemi yani, daha beşler bile, sen ne diyorsun? Tabakalar yüksek tabakada. Ya o zaman genel halkından bahsediyor. Şeytan salıyor her sabah şeyleri, sancaklarıyla beraber. Bir Adi Şerif yazdık. Ya da ikinci cilde mi? Kur'an dua alan Kur iki cilde. Öyle bir Adi Şerif daha hiç görmedim. Çok da muazzam. Dedim ki bu Adi Şerif'i dedim yani dua ve zikir hakkında değildi. Fakat şeytanın her gün sancaklarını e, kimlerin taşıdığını. Efendim işte Allah Allah. İblisin sancakları, Mevla'nın sancakları mescitlere e, takılıyor. İblisin sancakları çarşı pazarlara takılıyor. Her gün o sancakları kimler taşıyor? En son dönen sancağı geri getiriyor. Evine, İblisin sancağını evine getiren kim mesela? İblisin sancağını, çarşıda kalan sancağını İblisin en son evine getiren kim mesela? E bunların hepsini anlatıyorum. O cevap adı şef, zannedersem Tadarani'ydi. Zor idi de, bayağı zor idi manası çok. Tercümesi çok zor idi. Uğraştım ona yani de nerede şimdi hatırlamadım dur bakalım. Kulusamonu dergiye koyarım size bir daha aya Yazdırdım ama. Sancaklarla çıkıyorlar. Her sabah iblisin sancakları da piyasaya çıkıyor. Rahman'ın sancakları da çıkıyor. Allah Allah. Şu anda var ya. Nasıl anlatıyor sokakları, çarşıları? Şu anda şimdi böyle. Şimdi isim vermeyeyim bilmem ne. Oranın esnafı bana dava açar. Böyle esnaf tüccar olan bölge böyle. Böyle kaynıyor. Efendim her yerde bir kimi yerde, yerde iblisin sancağı ar basıyor. Kimi bölgede Mevla'nın sancakları fazla tabi Nerede cami fazla olsa, medrese fazla olursa, zikir fazla olursa. İlginç. Sancakları açıyorlar. Yollara da saçılıyorlar. Ondan sonra efendim akşama dönüyorlar. Diyor durum ne? Ya sorma diyorlar. Çok güzel, verimli geçti. Bizim açımızdan. Bayağı da bir günah işletme Efendim imkanı bulduk. Fakat defter kapan güneş batınca defter şey olacak. Güneşin batmasıyla beraber bir de melekler de devri teslim yapıyorlar ya. Yetakabune fik meleketu billeyl ve meleketu bin nar bu hadisinde geçer. Gece melekleri gündüz melekleri ardarda arda gelirler. Sabahlan ikindi de nöbet devri teslimi var. Tabi o devri teslime yetiştirme uğraşıyor iblisler de yani. Defterde kayıt geçeceksin falan. Ya biz yine ümidi kestik ya. Ya kesmeyin ümidinizi diyor ya. Ümit kesilir mi diyor iblis. Yani hani Allah'tan ümit kesilmez hesabı yapmıyor da. iblis şunu diyor. Ya bu milletten bir cacık olmaz hesabı. Bunlardan ümit kesilmez diyor. Bunlarda günahkarlar gelecek. Siz merak etmeyin diyor. Ve niye şimdi yine moraliniz bozuk sizin ya? Baya işleri iyi geçti dediniz. Ya işleri iyi geçti ama diyor. Efendim diyor günah yaptırdık yaptırdık adam hemen tevbe etmedi 10 dakika sonra etmedi 15 sonra etmedi şu oldu bu oldu efendim biz de ümitlendik dedik ki bu bize kar kalır bu defteri lekeletir kirletir siyah bir nokta a, ya, yayılır bütün kalbi kaplar biliyorsun sade şerifte izazen düzen ben nükte fi kalbi kalbine bir e, siyah e, nükte yani nokta e, günahla beraber Aynı sipsiyah. Yani kalbi atsanız o siyahlığı bulursuz cadiş Şerif'te. O siyah nokta sonra diyor tevbe istihbar da etmezse işte beş vakit namaz aralarını temizler vesaire zikir falan yapmaz. Zaten o diyor bütün kalbi kaplar. Sonunda del kalbi küllü bütün kalp sipsiyah olur diyor. Bu durumda biz de dedik ki bu noktalar arttı. Siyah noktaları bayağı artırdık. Fenaatinde bu da tevbe de etmedi, etmiyor. Üç beş saatte geçti. Biz de böyle bayılıyoruz. Ulan elde cepte kar kalacak. Zaten de bu siyah noktalar. Bunun kalbi şimdi siyah yapacak. Beklerken akşam namazından evvel, geldi camiye. Efendim sen bunu çok söylerdi. İşte on dakika kala, beş dakika kala. Küreş batmadan işte. قبل غروبها فسبح بحمد rabbike. <gülme> Kur'an-ı Kerim'e her şeyi anlatıyor anlayan yok. Güneş doğmadan evvel Sübhanallah ve Hamdi'yi zikret. Güneş batmadan evvel Rabbini Hamdi ile tesbih et. Ama tabii ki şuur, şuur, şuur. Efendimiz de derdi. Bizde iki çarşı pazar var. Biri burada, biri burada. Ağzımız Sübhanallah diyor, kalbimiz Eyvallah diyor. Hiçbir şey yok. Ağzımız Mevla diyor, kalbimiz Leyla diyor. Olmaz. Çarşıları birleştirelim derdi Yani ağzımızdan çıkan Kalbimize insin Kulağımız duysun demek değil Kalbimize insin Bazı insan Murakabe hali üzere Dilinden de çıkmaz Zikir kalpte de olur Dua kalpte de olur Davetü sirta dilu 70 daveten minel alaniye Gizli dua 70 aleni duadan Üstündür veya denktir Bazen gizli dua Dilinde söylemediğidir yani kalpten yapılan teveccühattır, Mevla'ya yöneliştir. Murakabe hali zaten zikir dilde yapılmıyor. Şimdi e, akşama yakın Sübhanallah e, bir hemdi ama Sübhanallah'da e, Efendi Hazretleri'nin ve ed-i manalar alâ derim çok anlattırdı bunu mülaza eden. Yani Allah'ımı tenzih ederim. Noksan sıfatları yok. Şeriatında eksiklik yok. Hükümlerinde eksiklik yok. Neyi yasak ettiyse doğrudur. Neyi emrettiyse yerindedir. Kim Allah'ın şeriatına, sünnetine itiraz ederse onlardan beriyim. Ben Allah'ımı tenzih ederim. Allah'ımın dininde, hükümlerinde, yaptıklarında, fiillerinde, sanatlerinde he? en ufak bir noksanlık ve zarar ceval yok. Sübhanallah bu demek. Ne kadar nimetleri var üzerinde. Sayısız sonsuz. Ha bu akşama çıktık, sabaha çıktık. Ne nimetlerle donatılmış vaziyetteyiz. Katır trilyon nimet tek bir adamın üzerinde sayabiliriz. Ama sayamayız. Neden sayamayız? O nimet elinden alınınca anlaşılıyor. Yüz binlerce hastalık çeşidi var. Biri gelmeden onu bilmezsin işte. Ve bir hamdi mesela. Yüz kere okursa bu, müslüm hadisidir. Sahi müslüm hadisidir ve لَوْدُنُوبُ وَلَوْكَانَتْ اَكْثَرَ مُزَبَدْ اِلْبَحَرُ Ya ne kadar kolay iş. dakika dakikada okunuyor. Ama tabi huzuru kalple okumak lazım. Haberlere bakarken, camdan bakarken, yok efendim metroda şurada... Tamam metroda falan okunur, okunmaz demiyorum. Hele ki metroda falan insanlar kafil iken, Allah Teala'yı hatırlamazken, zikretmezken okursan yüz bin kat fazla sebabı var. Çünkü herkes kafil ise sen zikret. Mesela duanın kabul saatini arıyorum. Ya duanın kabul saati tamam. Kadir Gecesi mi daha makbul? Efendim seher vakti mi daha makbul? Hepsi hakkında hadis-i şerifler var. Cuma'nın bir anı var. Hepsi buhari. Hepsi sahih. Ama diyor sen eğer en kabul saatini arıyorsan diyor. Gün bir hadis-i şerifte gördüm. Daha yeni gördüm yani onu da bilmiyordum. Küt diyor milletin gaflet ettiği bir ortama gir. Herkes Allah'tan habersiz. Unutmuşlar gitmişler. İbni Ömer hususi çarşıya giderdi ya. Zikir yapardı. <gülüyor> çarşıdan gelirdi. Ya sen ne aldın ne sattın, niye geldin, niye gittin derlerdi. Ya kardeşim evde okusam 100 sevap, 200 sevap geldim buraya 40 milyona çıkıyor derdi. Çünkü neden? Gaflet edenlerin arasında Rabbimi hatırlıyorum. 13'ün için çarşıya hususi zikir için giderdi, kapıdan girerdi, bir zikir yapardı denerdi. Anladın mı? Şimdi Sübhan Laybam diye hele ki metroda, çarşıda, pazarda rastlarsan zikretme demiyorum ki sana. Ama sağa sola müfettiş gibi bakarak zikretme be mübarek adam. Her türlü insan geçiyor yani. Açığı var, çıplığı var. Efendim, dinsizi var, donsuzu var. Ne bakıyorsun millete? Zaten şoför sen değilsin. Şoförgende gözünü kapat demedik yani. Şoför sen değilsin kardeşim. Yum gözünü zikret. Yüz kere sübhanallah, bihamdi yoksa hani bazı hadislerde güneş doğmadan, batmadan var. Bu ayete göre de güneş doğmadan önce, batmadan önce ile amel bakımından Kabla tulu kabla'l ghurub eftaldir. Ama bazı adet şerifler ki sahih müslim'de de mutlaktır. Mutlaktır ne demek? Vakitle kayıtlı değildir. Bu rivayete göre ki -e sahihte, en sahih'te de mukayyet değildir yani. Diğerleri mukayyet olanlarda başka faziletler de var. İlave faziletler var. Ama bunun müstesnedir. Bütün dünyanın denizleri, dünyanın dörtte üçü sularla kaplı, bunların hepsi de köpürüyor, dalgalanıyor. Bu kadar köpükten fazla da günah olsa Hepsi edilir Bu sayemizde bundan daha büyük müjde var mı ya? E şimdi iblisler dediler ki şeytanlar, ya bu adamdan üç saat, beş saat ümitlendik hakikaten. Pişman olmadı. Tevbe de aklına gelmedi. Birkaç günahlar yaptı, işte onu gıybet etti, dedikodu etti, kadını gördü. Bir şeyler etti yani. Sonra neticede, akşama işte on dakika, yirmi dakika kala geldi camiye, oturdu, döndü kübleye. Derdi Efendim Aldı teşbihle derdi böyle yapardı. Sübhanallahübehamdîye, Sübhanallahübehamdîye, Sübhanallahübehamdîye yüz kere oldu. Bütün günah var gitti. Ya şimdi iblisler burada daha mahzun oldular. Çünkü neden? Ümitlenmiştiler şimdiki sahabede bir şey çıkaramadı. Tabiinde çok ümitlenmedi anında tevbe ettiği için. E tebe-i tabi'in e, 5-10-20 dakika yarım saat sonra ediyor falan öbürü birkaç saat sonra falan. Cık. Şimdi tabiinde hemen tevbe ediyor. Teba'yı tabiinde biraz sonra ediyor. E yine adamın ümidi baştan kırılıyor yani. Bunda tam heveslendi. Oh dedi akşam oluyor. Bu adamın da tevbe edeceği de yok görünüyor. Dosyada kapanırsa bugünkü günahlar bugünün içinde kaldı. Elhamdülillah kardayız. Elhamdülillah demezler peki de. Çok kardayız derler. Bizim tüccarlar hesabı elhamdülillah diyorum yani. Kardayız derken tam yani... Dilekten döner mi ya? Geldi orada akşama 10 dakika kala bu kadar büyük zaman. İblisler mahvolmuş. Dediler ya. Dedi durun durun. Ümidinizi kesmeyin daha neler gelecek? Ne olacak dediler. Bunlardan sonra bir takım insanlar gelecek. Yaptıklarını günah da saymayacaklar. Günah da saymadıkları için tövbe istihbar etmeyecekler. O zaman çok kara geçeceksiniz. Hakikaten Tabii on kaçıncı yüzyıldan sonra Gelmeye başladıysa geldi tabii Hele şimdiki duruma bakar, bakar mısınız Adam Ne sabah namazı Ne cemaat Ne istiğfar Ne sabah okunacaklar Ne akşam okunacaklar Ne ziki Hiçbir şey yok Beş vakit namaz yok adamda Onu da geçtim Beş vakiti de kılmasa Hadi bir diyelim ki imanını kurtarabilir mi İtikat da yok adamda Şimdi adam zaten Allah bilmiyor ki diyor, benim ne yapacağımı seyrediyor diyor, ben yapınca görüyor diyor. Mutezine kafası, işte Aziz Bayındır Bayındırmı, İslamoğlu bu zihniyettir, kader inkar bu demek. E sen şimdi bu adam sabaha kadar zikretsen olur, akşama kadar namaz kılsan olur, kılmazsan olur. Zaten ittikattan bozmuş. Şimdi iblis diyor ki bak. Ben insanları günahlarla helak ettim. İşte bu hadis-i şerifi bu kadar izah yapmasam tamam anlatamaz. Lügat manası ver geç. Ne anlatacaksın hadisten? Ben insanları günahlarla helak ettim. Fakat diyor, yani şeyi söylüyor. Sahabeden sonraki teabü, tabi, teabü, teabü, üç dört gidiyor. Fe onlar da beni helak ettiler. Bil istiğfar. Kimisi hemen estağfurullah. Kimisi o yarım saat sonra. Kimisi bir saat sonra. Kimisi akşam ezanına yakın. En nihayetinde ocağımı batırdılar diyor. Ne demek? Hiç e yok. Biz de bir mesai sarf ediyoruz diyor iblis. Ben de diyor bu kadar zürriyetimi yaymışım diyor dünyaya. Bir kişiden defterinde günah kalmadıktan sonra ben ne çalıştım diyor? Ocağımı batırdılar diyor. Felem maraytu zalik. Ne bak ta ki bu durumu gördüm. E iblis de manyak mı yani? Diyor ki ben diyor bu şekilde kara geçemem ebedi. Ne yapayım ben dedim. Ehlek diyorum. Onları helak ettim. Bil ehva. Ehva. Ehva hevanın cemisi. Gece bir derste hevaya çok güzel bir mana verdim. Canın istediği gibi inanmak diye. Şimdi bilmiyorum. O tabirlerin benim şu Her dakika bir şey aklıma geliyor da. Heva aslında arzu demektir. Kötüye kullanılan bir tabirdir Arapçada, hadislerde. Ve bu itikadi noktada. Mesela canın istediği bir tavuk yiyeyim. Bir şehvettir, bir istektir. Şu Buna heva denmez. Çünkü besmeleli kesilmişse, makina kesimi değilse, el kesimi ise, el yolması ise falan filan. Helal da mekruhta, şeyde sıkıntı yoksa bunu yersin yani. Bu bir istektir ama meşrudur yani. Oruçluyken yemedin ya. Haram olsun yani. E canım muz istedi alırsın, karpuz istedi alırsın falan falan. Bunlar şehvettir. Hanımından... Cima istedi canın. Edersin ya ne olacak? Namaz mı kaçıyor? Namaz kaçmıyorsa. Kuşla vakit varsa. Falan, bunlar meşru bir Tabii şey Tabii Tabi şevvettir ona şevvettir. Heva denmez. Heva kötüde kullanılır. Kötü arzulur. Özellikle heva nerede kullanılır? Bu hadis-i şeriflerde çok görüyoruz onu. Heva itikadi arzular. Ben böyle inanmak istiyorum hesabı. Ya bu ayette hadis değil, sahabede yok, şey yok Cumhur'da yok. Sen ne göre inanıyorsun ya? Kader inkar eden bir sahabe var mıydı? Alın yazısı yoktur Allah bilmez diyen bir sahabe var mıydı? Tabi'in var mıydı ya? Hani bir sahabeyi baz alalım? Müttefekun aleyh durumunda. Sahabede kadar bir şey yok. Sahabe böyle bir itikatta olandan bin tanesi kaçıyordu ya. İşte İblis de diyor ki ben baktım ki bu millet günahı günah bildikçe, haramı haram bildikçe, ha böyle de pişman olup tövbe ettikçe, ben akşama sabaha defterde bir şey kalmaz onlara bazı şeyleri inandırmaya başladım Hani ve tezint tesvilat ehlek <gülüyor> bilehva. şimdi ehlet <gülüyor> bilehva, nefsani arzuların getirdiği inançlarla ben onları helak ettim şimdi bakıyoruz Fete <gülüyor> sindiden okuyorum yani Haşiedden ben şimdi kendime göre mana veriyorsun İslam olduğuna çatmak için kendine göre demiyorum bak Fete küllün <gülüyor> hevahu Herkes canının istediğine uydu mu? Ama şey değil ha. Yani yan bakmak istedi baktı. Armut yemek istedi yedi. Ayvayı yedi. Bu ne demiyor bak. Vera ra'a ra'yehu hasenen. Benim dediğim manayı ben buraya bakmadan verdim. Buraya bakmadan çünkü bir melekem var. Çünkü ehva kelimesi buna kullanılır. Görüşünü güzel gör, gör kabul etti. Ra'i ne demek ra? Amel başka ra'i başka. Amel, icraat, tatbikat tadı insan büyük günahı da düşebilir. Ama rai öyle değil. Rai mesela adam içki içer ameldir. Ama ne var bu içkide ya? Üzüntümüzü gideriyor. Kafayı buluyoruz yani. Biz de bir efendim, bu sıkıntılardan kurtuluyoruz. Uyuşturucuyu çekiyorum. Derdimi unutuyorum. Uyuşturucu çekmek haram. Ama uyuşturucu çekmese de o haram adamı kafir etmez. Uyuşturucu kullanmasa da, içki içmese de, ne var adamlar kafayı buluyor, yani derdinden kurtuluyor, bunu da bu kadar engellemeyin. Ha bu rei, bu görüş ve ittikattır. İşte bu içmese de adamı kafir ediyor. Ne yaptı? Görüşünü güzel gördü. Şimdi mesela şey sorsan, e, İslamoğlu'na, ki Muhtezile'den cevaplarını biliyorum çünkü ona sormamıza uzatırım yok, aynı kafa ya. Yani sen niye diyorsun ki efendim, bu adam kendi işini kendi yapıyor, İçkiyi kendi içi özüne Allah'a suç bulmayalım. Ya haşa Allah'a suç bulur mu? Ama Allah yaratıyor bu fiili buna. Yok efendim Allah yarattı Allah onu bilmiyor rezelden içeceğini edeceğini. O içince biliyor görüyor. Yani o kendi kendine teşebbüse giriyor yaratıyor işlerini. Muhtezile bu kafadadır. Sen şimdi bu kafaya geldiğin zaman niye... Ya kardeşim Allah mı adama içki içirtti diyeceğiz şimdi. Allah tenzih etmek için. Muhtezilen bütün çuvalladığını. Allah'ı tenzih edelim. Ya böyle işler Allah'a bulaştırma alınır Epeki peki sen Allah'ı tenzih edelim derken Allah'tan başka yaratan çıkarıyorsun. Kul fiilini halıkıdır. Kul kendi işini kendi yaratır. Diyorsun. Kendi fiilini kendi yaratır. Nasıl yaratacak o zaman? O kadının zemekşeriye demesi gibi. Evlendirin beni onunla da anlatayım dedi durumu dedi. Ondan sonra efendim ilişki ilişki ilişki pili bitince hadi dedi bir daha istiyorum. Ya dedi ben makine miyim? E dedi sizin mezhepte kul fiilinin halıkıdır. Yaratsana bir fiil daha dedi. Dedi ki bende pil bitti. O zaman kul fiilini yaratamaz. Yani kırk tane hoca zemekşeriyi durduramazdı. Bir kadın durdurdu. Hani evlendi ondan nikah kıyıldı, dur bulur Böyle bir kıssalar anlatılıyor yani. Sen de de Şimdi mevzu ne? Mevzu, sen Allah'a işte adama içki mi sitti diyelim şimdik Allah. Ya Allah Celle Celaluhu ona vaz gönderdi, hoca gönderdi, içmesin diye her türlü engeli koydu. Ama adam nefis şeytanla koydu, içti tamam içebilir. Yani kafir olmaz haram olduğunu bildikçe. E şimdi ama sen geliyorsun ne diyorsun? Bu adam kendi içti bunu ya. Allah'ın hiçbir şeyi de burada yaratması yok. E nasıl Allah'ın yaratması yok? Allah yaratmadı da bu adam bu içkiyi nereden aldı gitti buldu? Onun sonra nasıl bu, bu boğazından geçti? Bu boğazdan bir şeyin geçmesi Allah yaratmadan mümkün mü ya? Sen nefesin tıkanır, boğazında kalır ya. Adam yani ne diyeyim sana? Muhallebi yerken dişini kırıyor ya. Yani Allah yaratmadan o muhallebi geçer mi yani? Cık. O zaman ne oldu? Bu adamın içki içmesi haramda kaldı. Haram olduğuna inandığı için. Öbürünün o fiili o kendi yarattı demesi. Allah karışmadı bu işe. Allah karıştırmayın. Allah içki içmeyi yaratmaz. Nasıl yaratmaz ya? O zaman ne oldu? Bu adam bunu içtiğine göre. Kim yaptı bu işi, yarattı bu işi? Adamı kendi yarattı. E sen Allah'a ortak koştun. Bir yaratan daha çıkarttın. Bak şimdi... Ama niye yapıyorsun böyle? Niye düşünüyorsun böyle? Niye inanıyorsun böyle? Ya kardeşim Allah'a mı adama iş geçirtti diyelim? Ya Allah'a tenzih ediyorum işte. Ya, re, yine Hasan gördü bu demek. Bir güzellik yönü buldu orada. Bir meşruiyet kazandırdı kendine. Ben Allah için yapıyorum hesabı. Ben Allah'a tenzih ediyorum. Ne oldu? Ve tekate utahaten. Ha işte. Bir de o inancı Kur'an'a sünnete en uygun. Allah'ın rızasına uygun taat. Benim bu inancım taat. Sizin eli Sünnet'in görüşü isyandır. Şirktir. Niye? E sen diyorsun ki Allah yaratıyor her şeyi. Ya kardeş, kardeşim tabii Allah yaratıyor. E Cinayet de mi Allah yaratıyor? E tabii Allah yaratıyor. Adam adamı öldürüyor şey diye. Yahu halekal mevtevel hayatı Ölümü Allah yarattı diyor. Bu adam burada kurşunu çekiyor. O adam orada ölüyor. Tamam bu adam katil oluyor, mesul oluyor. Ama ölümü yaratan benim diyor Kur'an. Durup dururken yatağında ölen de Allah ölümü yaratıyor, kurşundan sıkan da ben yaratıyorum ölümü. Öyle mi şimdi? Bu nasıl iştir? Ya arkadaşlar yani şimdi Allah adam Allah adam'a katillik yaptırdı veya Allah adamı zulmen öldürttürdü Allah kadına tecavüz işlemini yarattı. Ya Allah imtihan olsun diye yaratır. Eğer Allah Teala herkesin yapacağı iyiliği yaratsaydı, yapmak istediği kötülüğü yaratmasaydı böyle bir imtihan olmazdı. Böyle bir imtihan olur mu ya? Bütün soruları ver önüne, cevabını da işaretlemiş olarak kağıtları topla bir saat sonra. Böyle bir şey olmaz. O zaman burada yaratan ancak Mevladır. Ama Mevla burada buyuruyor ki bundan razıyım. Mecalen namaz kıldın, namaz fiilini yarattın. Diyor ki ben razıyım bu namazdan. Razı olarak yarattım. Peki öbüründe ve la yerdal ibadil küfür. Kafirliği de ben yaratıyorum adamın kalbinde. Ama kafirliğine razı değilim. İrade başka, rıza başka. İradesi olmadan halk olmaz. Halk olmadan o iş meydana gelmez. İrade ediyor, yaratıyor ki o iş oldu. Ama kötü bir iş ya. Adam milleti doğradı ya. Kesti ki kanravan oldu burası. Mezbahaya döndü falan. Yaratan Allah'tır. Suç işleyen, mesul olan kesmeden kuldur. Mevla bu işten razı değildir. Ama imtihan hikmetine mevniyen ee, razı olmasa da yaratmıştır. Çünkü öbür türlü imtihan olmaz. He. Adamın da her istediği şeyi yaratmak zorunda değildir. Nice insanlar ne bombalar patlatmak istiyor. Mevla onu takdir buyurmamışsa onu yaratmıyor. Yaratmayınca da o canlı bomba canlı kalıyor. Çok ölmek istiyor, öldürmek istiyor ama canlı bomba ma maalesef kendine göre. Kendine göre çok üzülüyor. Keşke patlasaydım diyor. Patlayamadım diyor. Anladın mı? Çünkü Mevla ama canlı bomba patladığında da patlatan yine yaratan Mevla. Patlamayı yaratan Mevla. Çünkü o yaratmasa her bomba patlasaydı öbüründeki niye patlamıyor işte. Orada yaratıyor patlamayı burada yaratmıyor patlamayı. Ama ikisinde de bu adam da patlatmak istediği için aynı günaha girdi mi girdi. Aynı bir şey. O zaman şimdi kendi görüşünü ne zannediyor? ve Adam diyor ki ben Allah'a kötülükleri yanaştırmadım. Ee, yakıştıramadım. Bundan dolayı bütün suçları günahları yani şeyi yaratmayı da kula yükledim, yaratmayı da. Biz de suçları günahları kula Ehli El Süledeki. Haşa Allah bir suç gider mi haşa? Ve şeruley diyor. Sallallahu aleyhi ve şeruley seylek. Şerin mesuliyeti sana gelmez yarab ama yaratması senden değil demek değil. Yaratması senden demek değil. De değil demek değil. Yaratmak ondan. Ve kaderi hayri ve şerri min Allah Teala. Daha ananın öğrettiği, nenenin öğrettiği, amen tüm manasından haberin yok. Hayır ve şer yaratılmak cihetinden Allah Teala'dan. Yoksa rıza bakımından değil. Rıza hayırda var, şerde yok. Ama halk ciheti yaratmakta min Allah Amen Amin, bu Müslüman olamıyorsun buna inanmadan ya nasıl olacak? İşte kader inkar edenler bunu da inkar ediyorlar. En yani alın yası yok diyen bunu da inkar ediyor. Çünkü neden sen kendine göre takılıyorsun diyor. Şimdi bu adam bunu ne zannediyor? Taatten. Hayır görüyor, itikat taat sayıyor. Halbuki ve vefil küfrün. Halbuki bu inanç Allah'tan başka yaratan var dese bir adam ne olur? Kafirliktir. Abi, Ama mutezileye kafir de <gülüyor> diyebiliyorsun işte. Yani tevilat, tevcihattan. Ama tabii kafire yakın bir el hüsnetten çıkıyor zaten. Ev ya kafirliktir direkt Allah'tan başka yaratan var derse. Ya bid'attır işte alın yazısı yoktur dediğin zaman şimdi burada ne yoktur? Kimisi diyor ki Allah biliyor ama böyle lev-i falan bir yere kayıt yazı yok. Kitap yok, defter yok, kayıt yok. Bu bid'attır. Şimdi buna kafir diyemeyiz. Gerçi ahsaynafi kitabını zapt ettik var. İlla bir kitap kitapta var. Fakat tevilat götürüyor. İşte ben Allah'ın ilmini inkar etmiyorum. Allah her şeyi biliyor falan ama hani böyle sizin dediğiniz gibi kayıt kuyut yazık falan yok gibi şeyse hani buna direkt kafir diyemiyoruz ama elisfetten çıkar. Çünkü mütevatir şeyler var bu usta. Bidattır. En vasiyetin En azından günahtır. Bazıları da günah sevap niyetiyle yapıyor. Hani itikada taalluk etmiyor. Amele taalluk eden bir işi yapıyor. Yaparken de bunu sevap niyetiyle yapıyor. Değil mi? Mesela yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak ettiği bir şeyi, harap ettiği bir şeyi bilmem ne millete ikram ediyor. Ona da sorsan, e diyorum ki ne var diyor ben diyor adama diyor yemek ismarladım veya bir şey hediye ettim diyor. Ya hediye ettiğin şeyi dağıttım diyor ben bunu, hayrıma dağıttım. Ne dağıttın hayrına? Tavla dağıttın. Millete tavla dağıtıyorsun. Niye? Oyalansınlar, boyalansınlar. Ya kardeşim, tavla zar men binler fakat asallallahu aleyhi ve sellem. Tavla oynayan Allah Rasulü'ne isyan etmiştir. Ya bu Davut hadisi ya. Soy. E sen şimdi ne yapıyorsun? Tavla dağıttım. Niye dağıttım? Ya insanlara hediye dağıtıyorum ne var? Millet memnun olsun diye. Anladın mı? Yılbaşı gecesi hindi dağıtıyor. Hayrıma ya millet hindi yiyemiyor millet fakir. Hindi dağıttım ya. E niye yılbaşı gecesi hindi dağıtıyorsun? Kurban bayramında kurban dağıt et dağıt. Veyahut da yılbaşı gecesinde git başka bir şey dağıt. Tavuk ver bir mevver adama gidiyorsun. Niye hindi veriyorsun? Ha şimdi. Adam günahı yapıyor ama sevap zannıyla yapıyor. Şimdi bu adam bundan tövbe eder mi? Etmez. Niye etmez? E, günah yapmadım ki niye tövbe edeyim? Ey İslamoğlu tövbe et. Niye? E, alın yazısı var. Şey yap, dön bu itikattan el sünnete gel. Ya kardeşim benim delilim var. Ben haklıyım. Benim görüşlerim var. ben Şu kadar mutezileden, şu kadar cebriyeden, şu kadar müşebbiyeden. Adam göya inceledim etti vesaire bu felsefeden bilmem nereden doldurmuş karmaşık karışmış karışıp bir itikat çıkartmış ortaya. Bunun gibi daha niceleri. Şimdi onun için iblis diyor ki baktım günahlarla başa edemedim günah yaptırdım yaptırdım bir istifa ediyor. Geri sildiriyor. Bir hacca gidiyor. iki haç arası 40 senelik günah gidiyor. İki ömre arası diyelim ki 10 20 seneyle ömreye gitti. Bir ömreye gitti. 20 sene sonra bir ömreye gitti. 20 sene temizlen say hadis var. Özellikle küçük günahlar hakkında, kesin, kesin. Vel hac ilel hac vel umra ilel umur. Bir salavat, beş vakit namaz kılan zaten arada beş vakit siliniyor. Ya bu sefer diyor ki şeytanda bakıyorum, ben böyle küçük günahlarla, büyük günahlarla, bilmem nelerle ne. Bir kâr edinemem. Ne yapacağım? İtikada bozukluk sokayım. Bunu görünce diyor, kendi canlarının istediği gibi takılma, inanç bakımından reformlar yapma, yenilikler çıkartma zarureti var. Zarratüvar efendim nasıl? Zarratüvar. Adam şimdi görmüyor musun? Geçen Mal-Embiyya kitabını anlattım geçen hafta. Hangi derste işte onlara da şaşır diyorum. Adam ne diyor orada? alim diyor. Tayyare. Abdülfettah Tayyare. Tam Tayyare. Adam orada ne diyor? E diyor ki, efendim, e diyor İslam diyor, ilimle diyor, e, çelişmez diyor. He, bana göre de öyle. Ama hakiki ilimle çelişmez. Yanlış ilimle çelişir. E diyor ama diyor, fosiller bulundu diyor. Fosiller birkaç milyon senelik çıktı diyor. Adem Aleyhisselam'ın da yaratılışı diyor işte yedi bin sene, bilmem on bin sene, neyse. E buradan anlıyoruz ki diyor, Adem'den evvel de beşer cinsinden mahlukat var idi. Bu kitabı bizim medreselerde bile okutmuşlar. Zoka'yı yemişler. Şimdi, ne demek istiyorum? E şimdi bu adam bunu, aslında aslında milleti gavur etmek için yazmadı bu kitabı. Adem Aleyhisselam'dan evvel insan vardı, beşer vardı. E, demek insanı kafir eder. Kur'an'ın sarih naslar nasıdır. Fakat bu, bunu bunun için yapmıyor. Aslında niye yapıyor biliyor musun? Şimdi Avrupalılar bilmem neler İslam'a hakaret ediyor. Diyorlar ki bu İslam geri kalmış Şu şu durur. Sizin Kur'an'ınızda diyor ilk insan Adem'dir. Adem'in gelişi belli, gidişi belli. İbrahim Erselam'dan evvel 2000 sene. Ne olacak? Topladın 7000 sene, 8000 sene. E burada diyor bir fosil bulduk. 1 milyon sene. Bu sefer milleti dinden çıkarıyorlar Amerika'da, Avrupa'da, şurada, burada millet kabur oluyor, i̇şte şüpheye düşüyor, vesveseye kapılıyor. Ne olacak o zaman? Ben bu vesveseyi gidermek için ıslah yapayım. Nasıl bir ıslah yapayım? İslah yapayım derken, efendim Müslüman'ı da gavur ediyor. Yani ona inanan Müslüman'ı da gavur edecek. Halbuki oradaki sorun neydi? Müslüman olmayanlar yanaşmıyorlar bu işe. Niye yanaşmıyorlar? Tam ben de Müslüman olacaktım ama... Adem 7 bin senelik Adem de ilk insansa nasıl oluyor? 1 milyon senelik arkeolojide şey çıktı. Ha ben buruda Müslümanlığa çekeyim. Nasıl çekeceğin abi? Sezan i̇şte diyorum ya sana güzel görüyor meseleyi. taat kabul ediyor. Ha sen görüyor. Sıkıntı burada. Ben bu yorumu niye yapayım? Ya diyor ben diyor milleti dinleyen imanla yaklaştırayım diye diyor gidiyor. İşte şimdi Ademden gelen bu nesil var da Ademden evvel de beşer vardı. İşte Seznamoğlu ne diyor? Maymundan gelmedik ama diyor daha geride maymundan bir yerde birleşiyoruz diyor. E böyle bir şey yani tayyare de uyduramamış da. Şimdi bu göya iyi düz mantıklar, iyi mantık. Mesela İsa Aleyhisselam niye yaşamıyor gökte değil? İsa Aleyhisselam niye inmeyecek? Ölmüş falan falan. Ne dedi Süleyman Ateş? Oksijen yok dedi yani şeyecek. Ha şimdi burada tabii mucize inkar var mucize kafası var ama esas şu da var. Ya şimdi biz dersek İsa Aleyhisselam gökte şu iki bin seneyi geçmiş ömrü. Daha da ne kadar yüz sene geçecek de inecek de falan. Bu millete aklına yatmaz. Aklına yatmaz yani. Böyle de İslam boğulur da dinden çıkar. En iyisi biz bunu inkar edelim, huraf edelim, bilmem ne diyelim. Abdu Afgani kafası. Belki Abdül tabi masondu, Afgani şia Onlar da iyi niyet hiç düşünemem zaten. Onlar kasıtlı yaptılar da. Çünkü ilk çıkaranlar kasıtlı çıkarırlar. Onlar iblisle beraber bir şirkette hissederdirler. ...sonraki avanaklar, e tabii iyi niyetli olabiliyor bazı avanaklar. Şimdi kadam da diyor ki, ya şimdi İsa Aleyhisselam göktedir yaşıyor falan deyip de milleti şey etmeyelim, anlamayacağı şeyleri konuşmamak ne olur. Diyelim ki yok öyle bir şey. Ya nasıl yok öyle bir şey diyorsun, bu kadar had-i inkar ediyorsun. Yani anlatabildim mi? Eee işte efendim, mesela şimdi bu feministler, komünistler meselesinde bazı hocalar çıktı. E Allah Teala'nın e, erkek kadın ayrımında, cinsiyet farkını yaratımında, efendim, erical kavvamun ale nsa bim Kimin kiminden üstün kıldık sırrına işareten, Şimdi o konulara girmeyeceğim. Fiziki taftilat var, e, şey, akli taftilat var vesaire. Bütün bu konularda şunu bakıyor. Ya diyor, biz diyor şimdi burada kadınları diyor. Ya kadınları rencide eden yok. Ki. Allah Teala bir bazı günbin bazı hepiniz birbirinizdensiniz erkekte kadından dolmuş. Ondan sonra ecrinizi la uzu amel amelim minkum. Hiçbir amel eden ecrini zayi etmeyeceğim. Kadınlara da kadar faziletler vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim vel bazı mevliâ Ondan sonra ve zikrini Allah eden ve zikrât her vasıfta erkek kadın zikreden, namaz kılan, oruç tutan hepsini kadını müşterek etmiş. Hiçbir sorun yok. Ama yaratmak bakımından seni öyle yarattım, seni de öyle yarattım diyor. Zaten bunun aksini iddia edene manyak derler. Yani bir kadın çıkarsa derse ki ben dedi ki erkek gibi bütün hormonlarım var, erkek gibi bütün huzurlarım var dediği zaman zaten ona derler, sen git tedavi ol. E, Allah bir farklılık yaptım diyor. E şimdi bunu, yani işte kadınları celp edelim, çekelim falan derken ayetleri inkar eden hocalar gördüm. Hem de ilahiyatçı, Süleymaniye imamıydı bir zaman. Ya adam kalktı, hadisleri inkar etmiş. ya şey, yakın. Şey. Yani senin derdin ne? Aslında şey, niyeti kötü değil bak. Zaten işte reyni hasen görür diyor. Masiyeti taat sayar diyor. Çünkü neden? Ona göre, ona göre ben burada toplum ahir zamandayız. Bunları İslam'a ısındırmak için acaba ne gibi bir üslup geliştirebilirim? E, ben de aynı üslubu geliştiriyorum. Ben öyle demediğim halde kadınlar beni daha çok dinliyor. Seni niye daha çok dinlemiyor? Çünkü onlar da böyle ola yalan konuşuyorsun onun için. Çünkü o meale bakıyor. Böyle değil. Yani şimdi iblis diyor ki günahlar yaptırarak ben bu milleti bastıramadım. Çünkü istiğfar diye bir şey yapmıyor. Sese var. Ama bunu görünce ne yaptım? Yani onlara güzel göstererek yeni yeni inançlar, fikirler, pitatlar, reformlar Uydurdum çıkarttım. Tabi o mutezileden beri başlayan süreç. Hariciler daha önce başladı. Bu 72 fırkanın hepsi ehva sahibidir. Bid'at sahibidir. Hepsinde mutlaka bir sahabe döneminde asr-ı saadet Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe döneminde olmayan bir inanç var. 72'nin hepsinde var bu ama mutlaka var. Hem de önemli konularda mütevatir konularda teferruatta değil. Yani teferruat anlattım demin size. Teferruata şey yapıyorum. Ameli günahtan zaten hiç bahsetmiyorum. Her günah sahabe döneminde de günah işlenmiş. Yani sahabe masum değil dedik ya. Biz genel manada şeytan onlardan bir şey koparamadı dedik. Yine de koparamadı. Recmeden de oldu ama kendi geldi kendini recmettirdi yani. Onun için Resulullah buyurdu. Bir tevbe etmiş bu kadın ki bütün dünyaya Medine'ye dağıtılsa hepsine tevbesi kafi gelir. Efendim 80 sopa da yiyen oldu. Ama Resulullah'a buyurdu, Resul. Allah Resulü seven adamdır, benim sahabemdir. Sakın ona beddua etmeyin. Yaptı bir iş. Had cezaları uygulananlar oldu. 2 üç yani. 114 bin sahabeden bazı. İki, üç oldu. Bunlar olmadı demiyoruz. Ama şeytan bir şey koparamadı. Neden? Hemen tövbe ettiği için. Ve bir de canını o yolda verip de ahirete temiz gideyim diye o imanı gösterdiği için ki kimsede o iman yok şu an. Hal böyle olunca ben onlara diyor sahabe döneminden sonra sahabede olmayan itikat ve inanç ve düşünce bak ray, görüş benim görüşüm bu. Bu da bir görüş. Hele bir de bizimkiler. E bunu da bir dinleyelim bu da bir görüş. Ya neyi görüşü dinliyorsun? Adem hesaptan nevel beşer vardı. Nasıl dinleyeceksin? Kabir azabı yok nasıl dinleyeceksin? Oksijen yok, İsasem yaşamıyor. Nasıl dinleyeceksin? Yecüc mecücler demişti Amerika bulamamış. Yok ya böyle bir şey. Nasıl dinleyeceksin abi? Yecüc meçhûsü bulamayınca, dünyada yerini belleyemeyince, Kur'an'da da Yecüc mecüc geçince, ne yapalım abi? Yecüc mecüc diyelim ki efendim, Çinlilerdir. Ne alakası var? Settin tarifi Kur'an'da var. İki dağın arasının dar olduğu var. Kurşun var, bakır var, demir var. Be beş kilometrelikse kaç kilometreyse topraktan, kerpiçten ne alakası var? Kur'an'ı değiştiriyor adam. Ama niyeti mi ya? ben yeçüç meçücümle Millet inanmaz. bu Kur'an'da da neler yazıyor der ki ya olur onça. Dağ ne yapacağım Dağ Petulaz? Dağ Petulaz yerin altında hayvan mı çıkar ya? Ot mu ki bu? Mantar mı ki bu çıksın? Ne olacak o zaman? E Dağ Petulaz diyelim ki Dağ Petulaz nedir? İşte bilmem, bilmem nedir. Fizikçidir, felsefeçidir, dehabet ulan ne dehabet ne alakası var dehabet insana denim ama işte oraya bir çözüm üretecek ya anladın yani köy ya işte şeytan bunlara diyor ki ya millet diyor yoldan çıkmasın medine lazım para bile bu barık adam etti. dedi bir ara Bayağı ortalık koptu Halade Efendi baba çağırdı onu eve kilitledi kapıyı buna bi bindirdi tabi dövmedi de çok büyük harf yaptılar ya. Yani. Ev halkı diyorlar ya. Bahattin abi derdi ki biz evden çıktık. Efendim baba biz böyle bağırdığı zaman hala der efendim gök gürültüsü gibi olur. Çok kuvvetliydi de. Dedi ki evden kaçtık biz. Herhalde dedi ne yapacak acaba <gülüyor> Medine Elacı Osman'a? Ya sen nasıl diyorsun? Sen, sen falan. Ya işte o da diyor ki ya sonra döndü. Onu ikna etti de. Ya işte <gülüyor> bulamıyoruz nerededir set falan. Millet dediğinden çıkacak ne yapalım? Dedi. olma. Olmaz. İşte Ali Ader Efendi Hazreti reddiyeciliğiyle öne çıkmıştı. Yolda, izle, kenarda, pazarda çekerdi. Hocaları, hocaları. Cahilleri değil, hocaları. Gel bakalım sen. Sen ne konuşuyorsun? Saidül de bir bağırmış. Şeyde, Meşikatta. Ne hususta onu tam anlayamadım. Ne hususta onu tam Yani orada bize anlatan zat şimdi hayattadır da o şahitte yani bağırdığına şahit değil. Sonradan Demiş ki o şimdi muhacir oldu Mısır'dan da gelemiyor. Sen git ona Ezer'de okumaya giden talebeye o zaman. Sen git ona de ki işte bana hakkını helal etsin. Ben emre bağırdım çağırdım falan. Sonra o da gittim dedim. Olur mu demiş ya o. Efendi bizim hocamızdır demiş. Bağırır da çağırır da hocasıdır. Demiş yani diye onu anlatıyor. Yani Ali Adel Efendi Hazretleri kini yok bir şeysi yok. Ee, İskil Übratım Efendi ile de çok ağır tartışmalar oldu. O, o Rabuta inkar ederdi falan. Tabii şimdi el i genel meseleni inkar başka. Tabii rabıta, tasavvuf ve rabıtadaki özele giren şeyler var. el i ana unsurları var. Falan felan. Ama geldiğin zaman bir var bu işi kuranlar, kurucuları. Onlar insan iblisleri yani. Abdü Afgani gibi şeyler. Bunlar, çünkü bütün kaynaklar bakıyorsun oraya dayanıyor. Yahudi Hristiyan cennete girecek işte şeyini. Bir de bakıyorsun şeyin Hayreti Karamanlar, o Mustafa Çağrıcıların yaptığı mealde bile bir görüş olarak aktarıyor. Abdüte kalıyor görüş. Çünkü Abdüht'tan evvelki hiçbir kitapta kaynak veremez. E çünkü Abdüht'e sondu, farm'a sondu. Burada kalıyor, takılıyor. Onu da gitmiş. Oraya tefsir diye yazdıkları kitaba koymuşlar. E biz bu görüşte değiliz. Bütün görüşleri söyledik. E bütün görüşleri söyledim. O zaman söylüyorsan altına da bu böyle olur mu ya de. Bred diye yaparak nakletti. Yok. Ama şimdi burada sonra gelenlerden işte Şeytan diyor ki ben onları ehva ile helak ettim. Yani ona bir şey inandırdım. Ona bir şey bak, yaptırdım demiyor. Dikkat edin bak. İtki içirtmek demiyor. Zina yaptırmak demiyor. Kumar oynatmak demiyor. Yalan konuşmak demiyor. Adam öldürmek demiyor. Çünkü bunlar zünüp kısmındandır. Amel kısmındandır. Bunu demiyor. Ehlek ne neyle helak ettim diyor. Çünkü zünüpla helak edemedim diyor. Çünkü adam günah işlese de en büyüğünü yapsa da tebe kapısı açık. Velev ki bu adam günlük defteri bırak, aylık defteri bırak, Şaban'ın 15'i berattan berata bir yıllık defteri bırak, ölümüne yakın tevbe etse ne layak belü tevbe teabdi maalem yukarıdır. Artık kargara haline gelmeden tevbesi yine kabul oluyor. E şeytan zaten orada da iflas edecek enniyatinde. İsterse 500 senelik günah yaptırdığı bir adama son dakika tevbe nasip olduğu anda 500 senelik emeği gidecek. Bırak 5 saatlik. Dolayısıyla şeytan zünüpla iş yapamadım diyor. Bil ehva. Zünüp amellerdir. Hangisi ise sınıfına göre. Ehva inançlardır. Ve görüşlerdir. Ve düşüncelerdir. Çünkü insanı kafir eden de budur. Ehli sünnetten haric eden de budur. 72 fırkanın 72'si de hiçbiri günahtan dolayı ehli sünnetten çıkmadı. Hepsi rai, heva ve inanç ve görüşten dolayı ehli sünnetten çıktı. Hiçbir adama bu zinat elüsnetten çıktı denir mi? Ama kaderi inkar etti elüsnetten çıktı. İşte görüş. Şimdi burada demin ki hadisi şerh edeceğim şimdi. İlk başladığım hadis. Allah Teala diyor, bidatını bırakana kadar bidat sahibinden tövbeyi hac, hacbetti, menhetti diyor. O hadisi bu şer ediyor şimdi. Peki adam tövbe ise kabul etmeyecek mi? Ayet var, tövbe kapısı açık. Tevbe etse kabul etmeyecek. Değil. Diğer tevbelerini kabul etmiyor. Bir. 2 tevbe etmek istemediğinden Allah engelledi derken Allah Teala adamın ağzına gidip de toprak basıp da estağfurullah deme. Ben kadere inandım deme. Ben döndüm ya kadere iman. E, Mu'tezileden dönen olmadım. Oldu. Diğer 72 fırkadan el e dönen olmadı mı? Oldu. Tevbesi kabul olmadı mı? Oldu. E o zaman bu hadis boşama çıkacak? Haşa. Bu hadis bunu demek istemiyor. Allah onu engelledi ne demek istiyor? Çünkü ona o inanç öyle güzel, öyle doğru, öyle uygun ve muvafık geliyor ki فَهُمْ يَحْزَبُونَ اَنَّوْ مُهْتَدُونَ Mevzu burada. Onlar kendilerini hidayette sanıyorlar. Ben bunu iyi niyetle yapıyorum. Milleti İslam'a cezbetmek için bu işi değiştirdim. Veya millet yanlış anlıyor bu işi, bu işi izah edemeyince. Ben bari böyle bir şey dedim. Bunu inkar edelim. Konuyu kapatalım dedim. Falan falan falan Kendini iyi niyetli görerek hidayette sanıyor. Fela yesteğfirun. Kendini hidayette sayan tövbe eder mi? Etmez. Adama içki içiyor. Adama diyorsun tövbe et. Ya Allah nasip etsin diyor hocam diyor. Dua et diyor. Allah beni kurtarsın. Kerahane diyor bunu ya. Kerahaneye giden diyor ki ya Allah beni kurtarsın ya. Hocam dua et ya Allah beni tevbe Tövbe nasip etsin. Ben düşmüşüm bu bata. Çünkü Neden? Adam kendini hidayette zannetmiyor. Ben yanlış oldum ben günahtayım diyor. Onun için istiğfar ediyor veya tevbe etmek istiyor. O anda etmese de Allah tevbe nasip etsin diye dua etmek nasip oluyor adama ya. Veya senden benden dua aç diyor. Bu ne demektir? Doğru yolda değil olduğunu biliyor. Ama bu durum ne? Sen senin İslam oğlunu tevbeye davet edebilir misin? Aziz Bayındır'ı davet edebilir misin? Elif Süleymaniye Vakfı kurmuş. Diyor ki bütün dünyaya İslamı yayıyorum diyor. Hidayet yayıyorum diyor. Bütün dünyaya. Öbür bir tane var mübarek adam. Neyse ismini verdim. Devamlı diyor kasa çekiyorum diyor. Bedava diyor. Allah rızası için diyor. Bütün televizyonlara dağıtıyorum diyor. O biraz bence iyi niyetli. Hakikaten iyi niyetli de işte çok çuvalladı. Gönderiyorum diyor. Bütün televizyonlara diyor. Allah rızası. Para istemiyorum, pul temiyorum. Çekin benden bedava. Her şey güzel yapıyorum diyor. Biraz da arkası şey güçlü zengin. Hoca ben diyor dağıtıyorum diyor. Milleti dağıt arkadaş. Ama milleti dağıt derken bir getiriyor. Sahabede zina ettiyse bana mı sordu arkadaş falan. Bir de ondan sonra cariye olan ilişkiye zina deyip Allah mahvuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ki cariyesi vardı. Mariye validemiz çocuğu da oldu. Kainatın efendisine kadar giden çok büyük bir iftiraya giriyor. Yine mevzu nereden? E i̇şte efendim böyle şeyler deyip de milleti soğutmayalım hesabı. Ya soğutmayalım zaten şu anda cariyelik yok ki. Neyi soğutacaksın? Konu kapanmış yani. Sen sahabe dönemine niye bir yorum yapıyorsun bugüne göre. Ama adam diyor ki ben diyor kayıtları yapıyorum diyor. 35 kanala bedava gönderiyorum diyor. Çoğu da yayınlamıyor ya diyor. Halbuki ne büyük hayır diyor yayınlasalar diyor. Şimdi bu adama ben desem ki hoca. Hoca ben geçen onu İhsan Şen Hoca Hoca görmüş bir yerde. Bir yemekte mine bir yerde toplantı görmüş. Dedim ki diyor, İhsan Hoca bana anlattı da ya dedim diyor, hocam dedim diyor, biz gençliğimizde sizin şeylerinizle büyüdük. Efendim ne büyük bir ekoldünüz, ne büyük bir çağrışım şey, çığır açan bir durumdaydınız. Sizin ne işiniz var İslamoğullarıyla, Aziz Bayındırlarla birlikte oturuyorsun, kalkıyorsun. Bu adamlar kaderinki kader, her şey inkar ediyor. Sen bu durumda da değilsin ama yani falan falan. Başla da ağlama diyor. O da ağlar de onu. Allah ona ben dua ediyorum yani. Allah Teala ona el üstete muhalif itikatlarından hidayet nasip eylesin. Tevbe nasip eylesin. Bak çünkü ben onda kötü niyet ve fikir görmüyorum. Ama abi kötü niyet yok diye de itikadı yanlış. İtikadı doğru diyemeyiz. Itikadı yanlış abi. Yanlış. Ama şimdi ben ona istiğfar et desem. Ya sen istiğfar edecek diyecek. Çünkü sen yanlış olasın diyecek. Ben ne yapayım? Onun için, iblis diyor ki nefislerinin hevalarına düşürerek, keyiflerine göre inandırarak ve arzularına göre düşündürerek, görüşlere sevk ederek onlara helak ettim. Netice ne oldu? Onlar kendi hidayette sandı. Fela <gülüyor> yesteğfirun. Af istemedi. Şimdi öbür hadisi şer etti mi bu hadis? Allah bidat sahibine tevbesini engelledi. Aslında Allah adam tevbe edecekti de ağzına çamur basmadı. Ne demek engelledi? Şu demek, adam ona adam onu doğru zannettiğinden istiğfar etmedi. İstiğfar etmedi, dönmedi. Dönmeyince de Allah tevbesini kabul etmedi. Tevbe etseydi kabul etmez miydi? Şimdi İslam oldu dese ki, Ya Rabbi sen ilmi ezeline inandım, kaderine inandım, alın yazına inandım. Ne hepsini ezelde biliyorsun. Sen ne buyurdu yazdıysan o oluyor. Yazmadığın hiçbir şey bu hayatta olmuyor dese. Allah kabul etmez mi canım? Ama engelledi. Niye engelledi? E çünkü niye engelledi? Adam... İblisin ihvasıyla, vesveseleriyle bu tip kafalar kendini hidayette zannettiği için hidayette zannettiği için efendim tövbeye, istivara ihtiyaç duymuyor. E Allah da zorla mı tövbe ettirecek adama? Tövbe de etmeyince Allah da tövbeyi engelledi işte yani kabul etmiyor. Çünkü neden? E etmedi ki kabul etsin. Bu iki okudum. Arada üç hadis şerifimiz var. 84 no'da kaldım. O 80'de 80 86'yı efendim e, okuyabilirim. 86'yı da okuyabilirim hemen. Öyle bazı misariyeden geçen okuduğumuzun bir parçasıdır. Kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyâ kuvvel kulle müh lezzetin dalaletün sonradan çıkan sahabem döneminde benim dönemimde olmayan bütün inançlardan bak inançlardan diyorum. Yoksa sonradan çıkan arabadan sakının demiyor. Sonradan çıkan uçağa binmeyin demiyor. İnançlardan sakının. فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسَتٍ ضَلَالٍ فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَسٍ بِدْعَى Öbür hadiste. Burada diyor ki sonradan çıkarılan her inanç, dalalet ve sabıklıktır. Ama öbür hadis-i şerifte ne buyuruyor? Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti olur. Onlardan da ayrılmayın. Benim sünnet deyince anladınız mı şimdi? Önce itikattaki sünnet. Yani eli sünnet inancı. Bu inanca sahip çıkın. تَمَسَّكُوا بِعَوَ عَضُّ عَلَيْهَا بِنْ Sımsıkı ellerinizde tutunun. Belki ellerinize biri böyle vurur da sizi ayırır. Onun için azu dişlerinizde benim sünnetime yani benim inancıma takın. Böyle ısırın. Ve yakum muhdesatü'l umur <gülüyor> benim ve sahabemin döneminde olmayan bütün inançlar. Şia'nın inancı var mıydı sahabe döneminde? Hiçbiri yoktu. Ebubekir'i ve Ömer'e sorsan sahabenin içinde en üstün kimdi? Onlardı. Hilafete layık olan kimdi? Onu zaten ona biat ettiler. E şimdi sen geliyorsun. Efendim bütün sahabeden sonra çıkıyorsun Hazreti Ali'nin de döneminde bunu yapamıyorsun. Hazreti Ali Efendimiz de vefat edince Hazreti Ali'ye kimisi ilah diyorsun, kimisi peygamber diyorsun, kimisi kalkıp Ebu Bekir yedi diyorsun, Ebu Bekir'den üstün diyorsun vesaire vesaire. Kullan bir sahabe döneminde olmayan, sahabe döneminde her şey belliydi. O zaman diyor buyuruyor benim asrımda bulunmayan, ya Resulullah'ın asrında Hazreti Ali mi imam oldu? Efendimiz hasta olduğunda Hazreti Ebubekir mi imam oldu? Hazreti Ömer bile İmam'ı alamadı sana. Hazreti Ebu Bekir İmamlığa geçmek istemedi Ayşe annemiz. Ve geçti. Geri çekilmesini ağlamaktan kıldıramaz dedi. Sen karışma ya Ayşe dedi. İşi karıştırma dedi. Ebu Bekir geçecek dedi. Ve Hazreti Ömer'in sesini duydu tekbir alırken hemen hasta yatağında komalık ağır hasta. Hemen mescidden odası mescidin içinde zaten yanda. Hemen müdahale etti. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ve eballahu vel müminune illa ebâ bekret. Allah da istemiyor, müminler de istemiyor. İlla da bu Bekir, illa da Ebu Bekir. Onu geçirdi. E bu, bu Resulullah'ın yaptı işte E sen şimdi geliyorsun diyorsun ki ya Hazreti Ali Üstündür, Hazreti Ali Hakkı yenmiş bilmem ne bilmem ne. Haydar baş, işte sahabeye mürtet dedi ya. Onun için benim asrımda olmayan inançlardan sakın. İnançlardan diyorum. Ameller, yenilikler, şeyler, fen teknikler bunları karıştırmıyoruz. Din hususundaki inanılacak konu var da bir daha sonradan çıkan her şey bid'attir. bir uydurma icat, yenilik ve külümü dadın dalale her bidat dalalettir. Mesela yine inançlara vurgu yapıyor. Neden? Mesela teravih 30 gün Efendimizin zamanında camide cemaatle kılınmadı iki veya üç kere diren fazları var. Rasulullah kıldırdı. Tamam hasta sünnette sabitti. Peki 30 günü e, kim bağladı Hatimle kılmasına 30 güne? Hatimle de kılınmadı üç günde. Peki hem 30 gün 30 gece kılındı, hem de Hatimle kılınacak. Kim bunu yaptı? Hazreti Ömer yaptı. Tamam kule fayrasi sünnetidir, ama Bidat bidatüâci. Bu ne güzel bidattır dedi. Şimdi buradaki bidat lukat manasındadır. Yani aslında sadette vazede sıttık e, mürtetlerle uğraştığı için iki sene zaten kısa bir dönemde bu düzenlemeleri yapamadı. Ama bana nasip oldu dedi. Yani burada bundan sakının anlamına gelmiyor çünkü bu. Efendimiz Aleyhisselam zamanında aslı olan bir gece iki gece kılınmış olan ancak şekliyle farklılık arz eden daha güzel olduğu anlaşılan çünkü her gece cevap farz olma tehlikesi kalkması meselesi vesaire. Onun için inanç ve görüşteki yenilikler. Hep buraya vurgu yapıyorum. Bu hususta çıkan her yenilik vid'at olur. Ve kulle vid'at dalale her vid'at sapıklık olur. Ve kulla dalaletin finnar. Her sapıklığın sapık inancın bu cinsi sapıklık manasında falan değil. Hakareti mucib bir söz değil bu. Buradaki hadis-i dalalet yolunu kaybetmek demek. Arapçada lügatta dalalet kayıp, kayıp olmak. Mesela Kur'an'da da ıza dalelna fil ardı eynaale fil halkın cenid secde suresinde lügatında dalelna yani gıbna kaybolduğumuz zaman toprakta yani ölüp çürüdüğümüz zaman yeniden mi diriltileceğiz? Dalelna dalalete düştük değil mesela oradaki lügat manasıdır yani kaybolduk toprakta yani dalalet yolunu kaybetmek demektir. Böyle şu yandaki anlaşılan cinsel sapıklıklar mağazda değildir. Bunlara da dikkat edelim. Onun için dikkatli konuşmak icap ediyor. Görüyorsunuz memleketi her dakika benim üzerimde. Oyunlar oynandığı için her bir kelimeden mevzular büyüyor yani. Milleti de şeye düşürmeyelim. Ama hadi şerif bu tercüme etmek durumundayım. Her sonradan çıkan görüş, inanç bidat olur, her bidat dalalet olur. Her dalalet yani eli sünnet yolundan ayrılış, yolu kaybetmek finnar Sonunda ateşte neticelenir. Ama Müslümanlığını imanını kurtardıysa cehennemde itikadının pisliği kadar yanıp çıkar. Ebedi kalmaz kafir olmadığı için. Ama 72 fırkadan birine sapıp iman da kaybedecek kadar. Hani bazı şiaların bazı hepsini tekfir edemeyiz. Bazı şianın işte yani Kur'an eksiktir diyenleri var. E şimdi Kur'an'a eksik dediğin zaman İnsan dinden çıkıyor. Hz. Aşe'ye iftira haşa. Bu da 18 adet inkarlıyor. Bu gibi bir durum yoksa itikadının bozukluğu kadar yanar sonra o çıkar. Ama finnar ne demek? Eli sünneten sünnetten ayrılanların neticesi mutlaka cehenneme uğrar. Çünkü yoldan çıktı ya yoldan çıkan mutlaka bir çukura girecek yani. Finnar. Zaten küllü'n finnar İbn-i Macadis'e de İmam Rabbani Hazretleri Şareti ile Küllüğüm dediğinden dolayı ehli sünnetten cehenneme giren olursa da yani ekseriyet cennete girer ve direkt girer. Ehli sünnet itikadında ölen de cehennemde bir miktar yansa da çıkar cennete geçer. Ama 72 fırkadan bir daha da elinden direkt cennete giden bir tane bile olmaz. Çünkü bu hadiste ve kullu dalaletin itikad noktasında ger dalalet finnar kül kelimesi diyor. O, bu hadiste ona uydu şimdi. Öbüründe ve küllüğüme söylüyor onu da. Hepsi ateştedir. Yani burada diyor ferden ferden tek tek tek tek bir tane fire vermez diyor. İtikadında sıkıntı varsa mutlaka bir ateşe girer diyor. Zaten imanı kurtarandan bahsediyoruz. Kurtarmayan ebedi cennem o zaten kafirle aynı oluyor. İmanı kurtaranlardan bahsediyoruz. Ama ehli sünnet odan ayrılmanın faturası çok fecidir, pahalıdır Allah Teala. Cümlemizi Fazl-ı Keremi El-üsnet dairesinde merkezinde cem ailesin. El-üsnet itikadına zerre kadar, kıl kadar muhalefet efendim içinde olacak. inançtan, fikirden, reyden, düşünceden, görüşten cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerimiz de muhafaza eylesin. Ocağımızı kıyamete kadar muhafaza eylesin. Hepimizi El-üsnet itikadı üzere şey bölmeye muvaffak eylesin. Amin. Yani geçen hafta vermedik ama bu hafta size iki buçuk ders verdik. 5 dakikadan olsa ortalaması. 5'e 3 ders verdik. 13'ün alacak verecek yok. Efendim bu dersi de güzelce hazmedin. Tekrar tekrar verin, dinleyin, dinletin. Bu sohbet öbürlerine biraz benzemedi. Eski sohbetler bizim Kürşeli efendi öyle der. Hocam bu sohbet eski sohbetlere benzedi der. Niye diyorum? Yenileri beğenmiyor musun arkadaş? Niye eski sohbetleri met ediyorsun? İşte o da biraz herhalde benim o heyecanlı şey, bağır çağır şeylerim daha çok seviyorum. Timurtaşvari usullerim vardı bazı eskiden. Rahmetullahi aleyh. E, bu biraz eskiye benzedi. Yani muhabbetli oldu. E, bu sohbetin inşallah işte efendim tekrar tekrar verilmek suretiyle el i 5-10 tane kaidesi geçti burada. 5-10 tane en az. Kaide. E, kaideyi eline alırsan uygulama yaparsın. Ama örneklerden gidersen kaideyi bilmezsen öbür örnekte çuvallarsın. Kaide ne gibidir? Sesi burada burada buğdayı tarttım, burada arpa burada tarı yani Bunu tarttın. Gram. E bunun bu 20 gram diye bunun aynısıya 20 gram gelmez ki. Özgül ağırlığı var, bilmem nesi var. Bir de bakıyorsun bundan efendim 20 gramı şu kadar yer kaplıyor. Bundan 20 gram şu kadar yer kaplıyor. Şu kadar parça demir koyuyorsun 20 gram kafasına. Yani sen örneklerden gidersen yeni bir örnekle karşılaşınca acaba dersin. Ama senin elinde 20 gramın şeyi olsa kıstası olsa, vezni olsa, tartısı olsa, Halep oradaysa, arşın buradaysa, o arşına göre hele gel ya. Ne konuşuyorsun? İpekli müsün, yünlü müsün, pamuklu musun? Hele gel. Vururum buraya. Çıkar kaç arşın oğlum. Yani ben size kaideler veriyorum. Bu kaidelerden inşallah diğer örnekler ileride neler çıkar. Bilmiyoruz ki biz örüp gideriz. Bunlara karşı da Elisnet'in kaideleri belliyse bu kurallara tatbik edersiniz demek istiyorum. İnşallah Allah Teala size de ferasetler, faydalı ilimler, ehl-i sünnete isabetli anlayışlar, en mühim hikmet. Hikmet. Doğru anlayış. Nasip etsin. Bize de nasip etsin. Ve böylece bu dersleri daim eylesin. Yaşadığımız sürece Allah bizi bu derslerden, sizinle sohbetten mahrum bırakmasın. Engelleri izah eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. o sallallahu teala ve seyyidine ve mülâna Muhammed'e ve Ali ve sahbiheleri teslimen kitirah. Alhamdülillah Rabbı Yeni dergi çıktı. Bu dergide çok ilimler yazıldı, çok dualar yazıldı, çok faydalı. Mesela bu perşembe anlattığım dahil. Tek tek işte vakit bulamıyorum. Ama hoca evenderinde öyle güzel ilimler yazıldı ki mesela. Yani İhsan Şen hoca hoca evenderin bir yazısı var. tam sayfası şu an aklımda değil. Orada İslam oğlu'na karşı öyle ehli sünnete göre cevaplar vermiş. Yani hakikaten ilmi. Bak ben şimdi fuzulü methetmem. Aşırı da mübalaacı da değilimdir yani. Hakikaten diyorum. Hakikaten ilmi bir seviye var. Yüksek bir seviye. Belki de herkes de anlamayacak okuyan. Onu da söyleyeyim. Çünkü yazı ilmi bir yazı. Ama çözmeye bakın çözün yani. Çok itikat kavaiti anlayacaksınız. Çok kavait var. Efendim. O İhsan Çarın Hoca'nın bu Lalegül'deki dergideki malumatı diyor ki ey Mustafa İslamoğlu sevenler. Öyle hatırlıyorum. Sevenler. Şu yazıyı dinleyenler diyelim veya sevmek isteyense ne takıl? Dinleyenler ya yani söz dinlemek de ayrı bir şey. Sevmek belki gayri ihtiyari de olur. Sözünü dinleyenler lütfen şu yazımı Allah rızası okuyun diyor ya. Şunu okuduktan sonra hala dinleyebilecek misiniz? Dinleyebilecek misiniz? Çok güzel bir şerh yapmış, izah yapmış. İnşallah çok istifade edersiniz. Ya bana ne? Ben İslamoğlu'nu dinlemiyorum ki zaten demeyin. Çünkü orada İslamoğlu değil başka bir profesör çıkar, başka bir doşent çıkıyor. Şimdi televizyonlarda bütün el dışı ne kadar adam varsa çıkartıyorlar. Ondan dolayı Mehmet Okuyan her dakika çıkıyor Habertürk'ün abonesi olmuş. Yani burada sorunlar e, İslamoğlu merkezinde değil. O bir örnektir. Öbürlerini 40 kişiyi meşhur etmeyelim diye birini meşhur ettik zaten. Ondan devam ediyoruz yani. Geri kalanlarda siz diyorum bu yazıdan öyle bir şuur alırsınız ki el itikat şuuru alırsınız ki işte öbürlerin de kayde aldığınız zaman kim gelirse o kaydeye göre kıyaslarsınız adamın ne mal olduğunu yani. Onun için okuyun diyorum. İşte oğlunu ben dinlemiyorum diye okumamazlık etmeyin. Bu ayrı bir şey. Çok güzel madde madde El-Usnet itikadı üzere orada konuları tahlil etmiş ilmi yani Allah Teala istifade nasip eylesin Amin o sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedu aleyhi ve alihi ve sellem teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil alamin amin